Güzide etkinliğe hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi isterseniz saygı duruşu ve istiklal Marşı için hepinizi ayağa davet edeyim. Sonra yavaş yavaş programımıza başlayalım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan e, sizlere mesaj var. Girişimci Genç Ufuklar Derneği tarafından organize edilen can veren pervaneler, hayata şiirle bakmak konulu programa davetiniz için çok teşekkür ederim. Programın başarıyla gerçekleşmesini diler, size ve teşrif eden kıymetli misafirlere selam ve saygılarımı sunarım demiş. Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Girişimci Genç Ufuklar Derneği 2014 yılında Uluslararası Ticaret Birliği Derneği ismiyle kurulmuş ve bu alanda Türkiye ekonomisine katkı sağlamak, gençlere ufuk ve yön göndermek maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bugün Girişimci Genç Ufuklar Derneği düzenlediği birçok faaliyetle isminden söz ettirir ciddi bir sivil toplum örgütü haline gelmiştir. Bunu biraz daha açması için çok kıymetli başkanımız, sevgili hocamız Sayın Veysel Hocamızı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum efendim. Değerli misafirimiz, kıymetli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Allah'ın selamı olan Selamünaleykümle başlamak istiyorum. Girişimci Genç Ufuklar Derneği olarak hareketimize 2014 yılında başlamış bulunuyoruz. O tarihten bu yana birbirinden değerli başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız hizmet etti. Derneğimiz gençlerimizin ve genç fikirleri açık olan insanların bir araya gelerek bir şeyler yapmaya çalıştığı bir dernek olarak hizmet vermektedir. Derneğimiz kişisel gelişim ve kariyer, hedef belirleme yolunda gençlerimize çalışan ve arkadaşlarımıza yol göstermeye çalışan bir gençlik hareketidir. 2014'ten bu yana 50 binin üzerinde, 50'nin üzerinde büyük çaplı organizasyona hizmet etmiş bulunmaktadır. Ayrıca derneğimizin ülke genelinde 5 üniversitede topluluğu bulunmakta, 2000 civarında da üyemiz bulunmaktadır. Hareketimizin hedefleri Konya'nın en çalışkan ve en donanımlı derneği olup örnek gösterilen bir camia haline gelmek ve bunu da uluslararası mecralara doğru bir şekilde tanıtarak ülkemizin gelişim süresine bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Gayemiz güçlü bir ülke olma arzusunda olan ülkemizin gençleri olarak sorumluluktan kaçan değil, Sorumluluklar alan gençler olmayı arz ediyoruz. Ee, programı gerçekleştirme konusunda bize e, hizmet eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sözün üstadına bırakmak istiyorum. Ee, ayrıca Hizmet Petrol Üyelice'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, söz sizindir. Buyurun. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Efendim başkanımız karınca kararınca bizim kim olduğumuzdan bahsetti. Ama bir de bizim ufak bir videomuz var. Bir bakalım bugüne kadar neler yapmışız, nelerin üstesinden gelmişiz. Bir takım şeyleri toparladık. Buyurun. Küreselleşen dünyada teknoloji, sanat, bilim gibi alanlarda yarış içerisinde olan ülkelerin var olduğu düzende Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşırken... Bin yıllık devlet geleneğine ve bilincine sahip bu milletin medeniyetin anlamını bir kez daha göstermesi için uğraşmaktayız. İnsan haklarına saygılı, özgür düşünce ve inancın ayrılmaz bütünlüğünü koruyup, adaletli, milli ve yenilikçi olmayı ilke ettik. Bilinçli toplum yapısını hedeflerken siyaset, ekonomi, sanat, edebiyat, Bilim, hukuk gibi alanlarda gençlerin büyük sorumluluklar altına girerek, dinamik ve mücadeleci yapılarıyla güzellikler katıp üzerlerine düşen rolü hakkıyla yerine getireceklerine inanıyoruz. Anadolu gençlerinin gelecek aydınları içerisinde yerlerini aldıkları zaman, fil dişi kulelerde değil, halkın gönül tahtında yer etmelerini hedefliyoruz. Medeniyet timsali geçmişimizi modern çağla birleştirip, tarihin tecrübelerinden ders çıkararak, gelecek sorularında yedi kaçacağız. Derneğimiz, gençlerimize kariyer, kişisel gelişim, girişimcilik, istihdam alanlarında rehberlik edecek, her zaman ve her durumda koordineli bir şekilde iletişimi sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası alanda medyayı yakından takip ederek, ekonomi, siyaset, bilim alanlarında çağın gereklerini doğru olarak okuyup, objektif yorumlama çerçevesinde gençlerin içinde bulunduğumuz yüzyılda sağlam adımlarla ilerlebilir. Belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda, proje, etkinlik, konferans ve çalışmalarımızla gençlerle bir araya gelip fikir alışverişi sağlayacağız düşünce ve hareket birliği oluşturarak hedef evet kitlemiz çerçevesinde ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli medya mecralarıyla düşüncelerimizi ilerleyeceğiz. Girişimci Genç Uçuklar Derneği tüm hızı ve olanaklarıyla daima ileriye doğru varlığını devam ettirecektir. Şöyle bir laf vardır, söz sizin ağzınızdan çıkmadan önce sizin esirinizdir. Eğer söz ağzınızdan bir kere çıkarsa artık siz onun esiri olursunuz. Efendim ne söylediğiniz elbette önemlidir ama nasıl söylediğiniz çok daha önemlidir. Hocam ne güzel demiş değil mi Ulu Derviş Yunus Emre, bizim Yunus? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola, avla aşığı yağ ile bal ede bir söz. Efendim size bir adam getirdik. Avla aşımızı ya ile bal etmeye bir adam getirdik size. Sayın Hayati Hocam. Hocam buyurun lütfen. Büyük alkışlar. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Kısa cümlelerle takdim edilmiş olmaktan ayrıca memnun oldum. Çünkü kendimi övmek işini bizzat yapmayı tercih ederim. İsmim Hayati, soyadım inanç. Hayati inanç meseleleridir. Anlatacaklarım. Şiirden yola çıkarız ama Tabii ki hayati inanç meseleleri anlatırız. Bize çok güzel miras bırakmışlar. Çok etraflı, her derde deva. Gerçi biz son asırda kendimizle aramızı bir miktar açtığımız için kendi lisanımızda bize bırakılan mektubu anlamakta zorlanır hale gelmişiz. Onun için de Türkçeden Türkçeye tercüme etme işini biz üstlendik. Dünyanın hiçbir yerinde aynı dil içinde tercüme ihtiyacı yok. Bu bizde var sadece Türkçeden Türkçeye tercüme. Övüneceğim demiştim. Düşündüm övünülecek fazla bir şey bulamadım da onun için konuya girdim hemen. Fakat kısa bir tanıtım. Herkesin tanıdığını farz etmeyelim. 1961 Denizli doğumluyum. İstanbul, İstanbul Hukuk Fakültesinden mezunum 84'te. Yeni mezun sayılır yani henüz 33 sene oldu. İki evlat, üç torun verdi Cenabı Hak. Ankara'da serbest avukat olarak çalışıyorum. Halbuki avukatlık mesleğini de pek öyle yapmaya vaktim olmuyor çünkü gönlüm yok. Zorla olmuyor. Ben de kendimi verdim edebiyata. Aşağı yukarı 40 yıldır şairlerimizin neyi nasıl söylediğini anlamaya çalışıyorum. Anladıklarımı herkesle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü kesin olarak inandığım bir şey var. Yapılacak en isabetli yatırım insana yapılan yatırımdır. Meyvesi en büyük olan kıymetli olan kalıcı olan o çünkü mal dediğin ömrün rahatı için ömür mal biriktirmek için değil değmez değmez zahmetini korumaz çalış çalış topla bırak git hesabını verirken başkaları paylaşsın hiç de akıl değil öyle yatırım yapmalı ki hayatı boyunca işine yarasın. Hayat dediğimiz ise sonsuz olandır. Dünyada geçirdiğimiz 3-5 güne hayat demek ancak mecazdır. Buna hayat denilmesi büyük iltifat. Neresi hayat? Sonunda ölüm olan şeye hayat mı denir? Laf olsun. Öyle biz dünya hayatı filan diyerek birazcık kendimizi avutuyoruz. Sen o kameranın yerini değiştirmek zorunda kalabilirsin. Çünkü ben aşağı iniyorum. Allah sana kolaylık versin. <gülüyor> Uyuyanları yakından takip edebilmek için yaklaşmam lazım. <gülüyor> Şöyle bakacağım. Yarıyı geçerse uyuyanlar konferansın sonuna doğru artık sözü götüreceğim. Şimdilik iyi görünüyor manzara. Sendedir mahzeni esrarı mehabbet sende. ''Sendedir ma'deni envaru fütüvvet sende, gizli gizli dahi vardır nice halet sende, marifet sende, hüner sende, hakikat sende, nazar etsen yeri gök duzahu cennet sende, arşu kürsi yümelek sendedir elbet sende, hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen, merdum-i dide ekvan olan ademsin sen.'' Şeyh Galip'ten başladık. Şeyh Galip, nevlevi şairleri arasında... Muhtemelen birinci sırada olan Üstattır. 1799 senesinde 42 yaşında vefat etti. Hapı yuttuk diyor şimdi ben bunu nasıl takip edeceğim diyor. Anlıyorum seni ama istersen geriye bir yere konumlan. Yani. Çünkü durma, duramam yani. Efendim okuduğum şiir kendisinin şahsen en çok sevdiğim, en çok beğendiğim 48 Mısralık dev bir eserin içinden seçilmiş 8 Mısra'dır. Şiirin altıda biridir. Ama lazım olan her şeyi oraya koymuş rahmetli. Çok esaslı bir söz ustasıdır. 24 yaşındaydı divanını bitirdiğinde. Şimdi divan dediğiniz şey de bayağı hacimli bir şey oluyor. Yani Taşıma seyfi zordur yani. Büyük ustaların divanları şöyle teraziye koysan 2,5 kilo. Bunu koltuğun altında taşıyacaksın. Zor tabii. O yirmi, 24 yaşında bitirdiğine göre 15 yaşında falan yazmış olmaya başlamalı. 15 yaşında bunları yazacak birikimi nereden edindiğini ise herkes gibi benden merak ediyorum. Fakat cevabı kendilerinden alacağım gittiğim zaman. Ne yediğinde böyle olduğunu diye ona soracağım. Yoksa burada bana kimsenin vereceği cevap tatmin edici olmayacak muhtemelen. 42 yaşında da bitti zaten. Ömrü 42 yaşında bitti. Yani kariyerini tamamladı. Ahirete gitti. Üçüncü Selim merhum ile yakın dostluğu vardı. Sultan Üçüncü Selim. Aralarında büyük yaş farkı var ama. Sultan Selim çok zeki bir adamdı. Kendisinden öncekiler ve sonrakiler gibi. Onun yaşına bakmadı. Kemaline, irfanına baktı. Çok iltifat etti. Yakın dostluğu kazandı. Özel sohbetlerde bulunurdu. Sıkça da ona dert yanardı. Ondan nasihat ister. Onun yol göstermesine talip olurdu. Bir gün özel sohbette ikisi Şeyh Galip Merhum yere oturmuş. Bağdaş kurmuş. Üçüncü Selim de uzanmış yere başını dizine koymuş şeyin. Evladından küçük yani. Yaşay. Demiş, demiş ki şeyhim çok, çok bunaldık. Pirinizden bir keramet anlatsanız da ferahlasak. Piri dediği tabii ki şeyh galip. Yani Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri malum. Piri o. Şeyh Galip'in piri. Bir keramet anlatın da. Hazretin ismiyle bereketlenelim, ferahlayalım diyor. Susu desti arzusuyla ger ölürsem doğuslar. açmışsın zaten. Benim asistanım böyle işte her işi söylemeden yapar. Aklınızda bulunsun. Ben ölürsem yerime o konuşacak. Daha iyi olacak tabi. Bir kere benden genç. Söylemeye dilim varmıyor ama daha yakışıklı. Yani daha iyi olabilir. Fakat benim de henüz gitmeye niyetim yok. Çok işim var. Geçen de bir üniversite bir lisede konferans veriyoruz. Bana dua edin çocuklar dedim. Arkadan bir muzip el kaldırdı. Ne diye dua edeceğimizi merak etmiş kendince düşündüğünü söylüyor. Hocam diyor, Şeyh Galibi, Nabi'yi ve Şair baki çok sevdiğiniz anlaşıldı diyor. E doğru. Hazır dua istemişken diyor sevdiklerinize bir an önce kavuşmanız için dua edeyim mi diyor. Bana bak dedim mikrop. <gülüyor> Öyle dua olmazsın. <gülüyor> Sevdiğim doğru, özlediğim de doğru ama kavuşmanın ne acelesi var? <gülüyor> Gideriz, orada vakit geniş. Sen bana öyle dua etme de, şöyle dua et. Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün de. Ne demek o dedi? Son gülen iyi güler dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yadında mı doğduğun anlarsan ağlardın, gülerdi alem. Öyle bir ömür sürü de olsun, mevtin sanahında halka matem. Hatırlıyor musun diyor, doğduğunda ağlamıştın. Hani hatırlıyor musun? Doğduğunda sen hatırlıyor musun kızım? Doğduğunda unuttun tabi. İşte unutkan bunlar ya. Allah bilirsen ondan öncesinde unutmuşsundur. Yani ana rahminde bir dokuz ayımız vardı hani. Çok rahattı değil mi? Ekmek elden, su gölden ha, yatıyorsun. Hiçbir şey soran yok. Ne lazımsa geliyor, hiç zahmetsiz. Ne güzel günlerdi değil mi? Ya rahata alıştık ya. O yüzden dünyaya gelince bunu <gülüyor> haliyle ağladık. Biz ağlıyoruz, karşılayanlar gülüyor. Sinir bozucu bir durum. Yani. ama diyorsun buna fazla bozulma not al giderken onlar ağlasın sen gül iyi yaşa da yani maç bir, bir olsun olsun yani. durumu kurtar nasıl olsa ağlar onlar en azından ayıp olmasın diye ağlar sen gül ki son gülen iyi güler Şeyh Galip'ten ne demişti 3. Selim Merhum pirinizden bir keramet anlatın demişti bir istekte bulunmuştu Şeyh Galip Merhum'un cevabı şu Sultanım, üç kıtaya hükmeden cihan hükümdarısınız siz, evladınızdan küçüğüm ve bana kıymet verdiniz, dizime yattınız, bir de benden nasihat istiyorsunuz. İşte bu pirimin kerametidir. İşte bu bir pirimin kerametidir. O olmasa beni kim adam yerine kurdu diyor. Gerçekten kemal sahibi olanlar, o kemalin nereden geldiğini bilenlerdir bilmezse hain olur kendini güzel kıymetli değerli zannederse hain olur Allah göstermesin. çünkü bize ait olanlar kusurlarımızdır günahlarımızdır zaaflarımızdır biz hiçiz hiçender hiç ama bizde bir güzellik varsa bir doğruluk bir iyilik varsa bu Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır sevdikleri eliyle verir adeti odur sevdikleri eliyle verir onu görürsün peşi sıra gidersin ona benzersin İnsana benzersin yani. Üstad olmadan olmaz. Ne diyordu şair? Sefahet pişegana itibar etme vefa yoktur. Bir üstada çırak ol serserilikte safa yoktur. Devam etmeyeyim uzun o da. Fenninin bu, Yozgatlı Fenninin. Sefahet pişegana itibar etme safa yoktur. Bir üstada çırak ol serserilikte safa yoktur. ''Ulûm-ı dini tahsile taallümde haya yoktur, güzel dinleşün nus'ı halis hanemde riya yoktur, gözüm nuru yalan dünyada imkanı baka yoktur, yalan dünyaya aldanmak kadar bazı hata yoktur.'' Şimdi açıklamamızını yapacağımız şiir iki oldu ama merak etmeyin Allah'ın izniyle unutursam zaten Korhan var burada, benden akıllı o hatırlatır. Şimdi ne diyor burada? Ya adam olmak istiyorsan bir adamı takip et diyor. Bir ustaya çırak olmadan bir şey olmaz diyor ya. Adam serserilikte bir şey yok <gülüyor> Din ilimlerini tahsil et diyor. Haramın farzı öğren nereye basılır nereye basılmaz mayın tarlası neresidir ne yenir ne içilir ne, iç, ne yenmez. Yani öğrenmek lazım insansın sen diyor. Ve Bunda ayıp yok. Yani bilmediğin zaman sorarsın, öğrenirsin. Sormaz ki bilirsin, bilse sorardı. Bilmez ki sorsun, sorsa bilirdi. İnsanlar niye sormuyor? E, cahilliği ortaya çıkacak, bundan endişe ediyor. E çıksın. Yani o utanca katlanmazsan ömrün boyunca utanç içinde kalırsın. Allah saklasın, sonsuz hayatın boyunca utanç içinde kalırsın. Öyle olacağını ben şunu bilemedim. Bu helal mi, haram mı, doğrusu ne diye sor diyor yani. Başta okuduğum 8 Mısra'da Şeyh Galip Üstad... Sendedir mahzen esrar muhabbet sende, sende sevginin, muhabbetin, aşkın hazinesi var biliyor musun diyor, sen öyle yaratıldın diyor. Sen kıymetini bil bir defa. Divan şiirinin bana verdiği birinci ders budur. Sevildiğini bil yanlışlık yapma. Sevildiğini bil yanlış yapma, artistlik yap. Çünkü insan genellikle kıymetli yaratıldığını, çok değer verildiğini unutarak hata yapar. Unutur, sağa sola sapmaya başlar. Halbuki yaratılmışların en şereflisi olarak, hele hele bizler için durum çok daha parlak, son peygamberinin ümmeti olarak yaşıyorsun. Yani buna zahmetsizce kavuşmuşsun. Bundan ötede bir şey yok. Sana verilmiş paha biçilmez hazineler, sen kaybettiğin bir cam parçası için zırıl zırıl ağlıyorsun. Ayıp ya. Ayıp, ya insan utanmalı yani onu diyor. Sendedir madene envaru fütüvet sende, delikanlılık, yiğitlik, mertlik, adamlık senin mayanda var diyor. Nerede var derseniz, yani ne demek o? Size bir Fars şairinin hem de Fars şairlerinin İran Edebiyatı'nın en büyük kim? Hafız-ı Şirazi, tabii, tabii biliyor her bir şeyi de bil. <gülüyor> Hafız-ı Şirazi ne diyordu? Bir beytini söyleyeceğim şimdi. Pedarım Ravza-i Cennet be dügen Na halef başam eğer becevine firuşam. Benim babam Hazreti Adem 35 buğdaya cenneti sattı geldi. Namert dünyayı bir arpaya satmaya şerefsizdir. <gülüyor> ben babamın <bunu> oğluyum diyor. <gülüyor> yani babam Adem Aleyhisselam. Abi merhum diyor ki cennetin kapısına geldik mi Allah'ın izniyle bir güçlük çekmeyiz diyor. elimi kolumu sallayıp gireceğim diyor. Hoppala. Ya şimdi şımarıklık gibi geliyor insana. Ne demek istiyor bu diyorsun falan. Diyor ki baba toprağına izin mi alacağız diyor. Miras diyor. Cennet ala. Neralısın diye sorulduğunda en doğru cevap cennetliyim. Neden? Babam oralı. Tabii kütük orada kayıtlı. Sen burada gezmeye geldin. Ama şimdi unutmak diye de bir şey var. Allah göstermesin ya. Değil mi? Kimdir bizi men eyleyecek bağ cinandan cennetten? Mebruzi pederdir gireriz hane bizimdir. Kimdir bizi cennet bahçelerinden yasaklayacak? Giremezsin diyecek zannetmem diyor evvel Allah girelim çünkü baba toprağı diyor. Fakat İnsan unutkan olduğu için başına gelebilecek felaketi de başka bir sayfada hatırlatıyor. Diyor ki, Nabi Merhum. Ey Behişt! Bilen var mı Behişt nedir? Cennetin Farsçası, tabi. Cennet Arapça, Behişt Farsça. Efendim, uçmak Türkçe. Aynı yer yani. Yani vatanımızı tanımak bakımından söylüyorum. Gidince yanlışlık olmasın yani, değil mi? Tanımak açısından söylüyor. Cehennemin de üç adı var tabi. Arapça, Farsça, Türkçe. Cehennem Arapça, Duzah Farsça, Tamu Türkçe. Ey Behist! Ey Cennet! Şair lafa buradan giriyor şimdi. Cennete bir şey diyecek. Acaba ne diyecek? Etmedesin duzaha naziş amma. Bak cehenneme karşı böyle havalı duruyorsun diyor. Neden? E kıymetlisin, büyüksün. Efendim sekiz kapın var. Kıymetliler sende. Haliyle yani biraz böyle kurumlu olmak sana yakışır. Fakat gücenmezsen şunu hatırlatayım ey cennet. Cehennemin de müşterisi senden fazla. Orada alışveriş çok oluyor. Dükkan, işlek, arı kovalı gibi. Şaka yapıyor gibi yapıp bize hatırlattığı şey nedir? Unutmamalıyız ve çok şükür içinde olmalıyız. Tekrar tekrar ki Cenab-ı Hak bin kulundan birine nasip etti. Doğru yolu kolay değil yani. Kolay değil. Çünkü insan unutkan, azgın, zalim, kibirli. allah Teala bize nasip etti o yüzden şükür lazım. Sendedir madeni envarı fütüvvetsen de gizli gizli dahi vardır nice haletsen de sende neler var neler bir bilsen diyor. Kendini bilmiyorsun diyor artistlik yapıyorsun bunalım takılıyorsun. Bunalım takılıyorsun diyor. Ey gönül ey dil ey dil. Söyle bakayım. ''Eydileydil, ey neye bu rütbede pürgamsın sen, gerçi viraneysen, gence mutalsamsın sen'' Tabi canım Konya'dayız ben de biliyorum yani burası değil mi efendim ya Konya burası. Ey dil, ''Ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen, gerçi viraneysen, gence mutalsamsın sen, secde fermayı melek, zatı mükerremsin sen, bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen, ruhsun mefayı Cibril ile tevhemsin sen, sırrı haksın meseli üsiyyi meryemsin sen, hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen, merdüm ekvan olan ademsin sen.'' Ne bu artistlik diyor ilk Mısra'da? Asmışsın Doğru. suratını böyle bir dertli bilmem ne falan bunalım falan. Ne, nedir senin derdin diyor. Anlıyoruz ki öyle olmak iyi değil. Şeyh Galip azarlıyor. E öyle tabii. İman sahibinin mütebessim olması lazım. Ne bu surat yani diyor. Fakat ikinci Mısır'a da meseleyi çözümlüyor. Gerçi viraneysen gence mutalsamsın sen. Anladım diyor. Senin neden böyle üzgün olduğunu... Gam çektiğini anladım. Sen diyor insanın dışına baktın. Kendinin kaportasına baktın. Kaporta. Hardware. Abi programı olmasa yani software olmasa hardware ne işe yarar? Çöp çöp hiç kıymeti yok. Diyelim program yok. Ekran var klavye var kablolar var her bir şey var hard disk var her bir şey var da program yok. Ne, ne olur o çöp işte. E insanın ruhu çıkınca ne oluyor? Derhal gömülüyor değil mi? Biraz geciksen belediye devreye giriyor. Hemen komşu arar, alo 188 cenaze var kaldırmıyorlar. <gülüyor> Süratle kaldırırlar. E çok kıymetliydi hani insan. Ne oluyor böyle şimdi? Ruh varken kıymetli. O gittiyse bitti. O beden gitti. Eşektir. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, bindiğin eşek diyor bu beden. Eşeğe bineceksin, ahire gideceksin diyor. Bizginleri sağlam tut. Ama işi eşeğe bırakırsan ancak ahıra gidersin diyor. Hadi, eşek ahırdan başka bir şey bilmez. Otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostum ve hocam yerli yerine oturacak yani. Bedenin de bir kıymeti var ama aşırırsan kıymetini, fazla değer verirsen aldanırsın, tuzağa düşersin. İşte tam onun için söylüyor Şeyh Galip. Gerçi bir iraneysen, genci mutalısamsın sen. Düşünme bakınca bir hiç, özüne bakınca paha biçilmez hazine. Sen osun onu bil de nasıl bir emanet taşıdığını bil adam sevgilisine bile de, verdim sana dür dili serbest temi amma pek sakla büyük yerden emanet var içinde sevdim seni diyor verdim kalbimi ama diyor o kadar kıymetlidir ki diyor büyük emanet var içinde diyor kalpten bahsediyorum kalp Allah evi kıymetini bil diyor bu tabi iki tarafa verilen bir öğüttür. İnsan sevdiğinden kıymet alır. Neyi seviyorsa, kimi seviyorsa, kendi kıymeti de o kadardır. Sevdiğinden kıymet alır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, hadisi şerifle ferman buyurdular değil mi efendim? El mer'üme'a men ehabba. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ona bakmak lazım. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsun? Sultan üçüncü Murat da meseleyi bir beyitle şöyle izah ediyor: Neyi tutarsa gerzeban bilser dahi tutar karar. Ne gelir Selim her kişiye dilden durur. Üçüncü Murat, kanuni merhumun torunu. Arada ikinci Selim var. Bunların hepsi şair tabi. Hiç eksik yok. Hepsi şair. Üçüncü Murat merhum diyor ki okuduğum beyitte diline dikkat et. Buna neyi çok anarsa. Neye çok takılırsa başın oraya bağlanır. Oranın esiri olursun. O kapının kölesi olursun. Çünkü aşkın kanunu madde bir. İnsan sevdiğini anar, andığını sever. Bana sıkça sorulur. Çok yüksek aşklar anlatıyorsun ama günümüzde aşk var mı? E var tabii. Var. Hele benim gördüğüm aşkların benzeri Mecnun'da da yok. Ferhat'ta da yok. Muazzam. Örnek vereyim size. İstanbul'da mesela Pendik'te mesela Tuzla oturuyor adam. Anadolu yakasının en böyle butara, buraya yakın. Tuttuğu takım maç yapacak Boğaz'ın öbür tarafında. Oradan oraya gidiş orta halli bir vatandaş için en az dört vasıtayla ve şansı ise üç saatlik bir yolculukla mümkün olabiliyor. Kışın trafik sıkışıyor falan dört saat oluyor bu. Çıkıyor adam sabah evinden, gün doğmadan, maça yetişmek için. Tir tir tir titriyor bir taraftan, dört saatlik yolculuk bitiyor, stadyuma geliyor, yalvar yakar bir bilet alıyor, bazen kara borsadan giriyor stadyuma iki saat kar altında tir tir tir maçı seyrediyor. Dört saatlik bir zahmetle geri dönüyor, etti mi on saat, arada altı gün var sonraki maç için deplasmana gidecek de. Aradaki altı gün boyunca o maçın bütün saniyelerini, gelip geçen her şeyi, bütün enstantaneleri, bütün oyuncuları, kaçan golleri, olan golleri konuşmakla ve bu hususta her gün 30-40 sayfa gazete okumakla altı gün geçiyor. Sonra diğer maçın vakti geliyor, başka bir şehre gidiyor. Hadi bakalım bir daha oraya gür gür gür tekrar. Ve bu bir hafta, iki hafta, beş hafta değil, ömür boyu devam ediyor. E bu aşk değilse nedir abi? Aşk budur işte. Her şeyini vermiş. Vaktini, naktini, her şeyini vermiş. Kalbini vermiş. İşte aşk budur. Aşk var. Sorulması gereken soru o değil. Aşkın muhatabı doğru mu? Doğru aşk var mı? Yoksa bundan daha derin aşk, bu anlattığım bile hiç kalır, kişinin nefsine olan aşkıdır. Kendine. Öyle bir aşıktır ki Allah. Ayrılık çekmediği için sızlanmaz. Yoksa büyük en büyük aşkı nefsinedir ve Allah-u şu an nefsinize düşmanlık edin çünkü o benim düşmanımdır buyurdu. Buyur şimdi. En çok sevdiğin ile bir imtihandasın. Allah, Allah. Çetin bir imtihan. Bu kadar zararlı olan nefis yaratılmasa olmaz mıydı diye sormuşlar. <gülüyor> İnsanoğlu meraklı her şeyi soruyor. <gülüyor> Cevap verdi. Alim. Dedi ki nefis tabii ki en zararlı, en tehlikeli, en kötü. Şerrimaz. Sırf şer. Yani hayırdan koku yok, el iz yok, tepeden aşağı şer. Doğru da o olmadan hiçbir şey devam etmiyor. Onu düzgün kullanırsan işe yarıyor. Aksi halde nesil devam etmez, hayat devam etmez, ticaret biter, her iş biter. Fakat cam gibidir, yerinde olursa işe yarar, soğuğu geçirmez, ışığı geçirir. Çok faydalı ama sen buna yumruk atarsan kan kaybından ölürsün. Ateş olmadan hayat olmaz ama içine girerse yanar ölürsün. Senden uygun mesafede olacak yani. Su, susuz hayat yok ama içinde boğuluyorsun. Nefis de öyledir. Uygun yerde tutarsan onun sayesinde işlerini yaparsın. Dünya ve ahiret işlerini ama ayarı kaçırırsan, kullanmasını bilmezsen, ona kullanılırsan felaket olur. Aşkı anlatan en büyük üstatlarımızdan biri de aynı zamanda devlet başkanı da olan ve İstanbul'u fethetmiş bulunan adam. Altı yabancı dil bilen bir entelektüel. İstanbul'u fethettiği için diğer özellikler akla gelmiyor. Yoksa neresinden baksanız dört başı mamur bir kişiliktir o ya. 49 yaşında vefat etti. Altı dil biliyor ya şaka mı ya? Yedinci dili öğrendi İstanbul'un fethinden on sene sonra. Boşnakça. Gitti saray boşnakça hitap etti. Elli bin kişi dinliyordu. Otuz bini Müslüman oldu o gün. Böyle bir adam yani. Üniversite kurduğu İstanbul'u fetihten sonra ilk yaptığı işlerden biridir. Kurduğu üniversitede bir oda istedi. Bana şurada bir masa verin ara sıra geleyim dedi, kitap okuyayım falan. Hatır için olmaz sultanım dediler. İmtihana gireceksiniz kazanırsanız ne hala. Hakim tayin etti. İlk tayin ettiği hakim Hızır, Hızır Bey. Huzura çıktığı ilk davada aleyhine hüküm verdi. Sultan Fatih'in aleyhine ağzını açamadı. Konya'da Ebu'l-Vefa Hazretleri'ni ziyarete gitti, kapıyı çaldı, müsait değiliz, görüşemeyiz dediler. Döndü gitti, ağlayarak döndü. İçeride de ebul Vefa Hazretleri ağlıyordu. E niye ka kabul etmediniz, siz de üzüldünüz dediler. Gaza askeridir dedi, o işine baksın, biz dua askeriyiz. Gelir de bu sohbetin tadını alırsa devletten soğur dedi. İşine bakacak, ayrılık olmaya yerde görüşürüz dedi, acelesi yok. Randevu vermiş o. <gülüyor> Bu adam aşkın kanununu anlatan bir de gazel yazıyor iyi mi? Her işi bırakmış. Ben ona çok şaşıyorum. Yahu tamam anladık. İstanbul'u fethi için gereken tedbirleri aldın muhasara ettin her türlü askeri tedbir. Tamam baktın ki boğaza zincir germişler gemiler geçemiyor. Dağdan zift dökersin bilmem ne filan. Hiç akıl erer yani. Çok zor ama bir şekilde izahı var. Nitekim yaptı işte. Mandalarla insan gücüyle gemiler karadan yürüdü. Olağanüstü bir şey insanlık tarihinin yüz akımı. Heh, bu kadar müşkilat içinde oturup şiir yazmak, hele bu çapta şiirler yazmak daha anlaşılmaz bir şey olarak duruyor. Ya bir borcun oluyor, bir derdin oluyor, yarın vize imtihanı var, bilmem ne var. Uyku tutmuyor ya. Adam dünyanın patronluğunu yaparken hem de 20'li yaşlarında bir taraftan da şiir yazıyor. Hem de ne şiirler. Ağlasa aşık belayı hecrilen alan olup gözlerinden akan anın yaş yerine kalın. Devam eder misin? Bıraksa vereceksin belli ki. Her nedenlu cevürler görse... Bunlara da bırakmamak lazım tabii. Her nedenlu cevürler görse vefalar eylese... Her nedenlu gülseler haline ol giryan olup... Geh cefakühü gubarından uğrunsa kisveti... Geh belavadisinde geçteylese üryan olup... Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, Sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, Gambe yabanına eylese her gün Seyrü sefer, Her gece mihnet serayı firkate mihman olup, Dilberinden rahmeler olmazsa ol dil hastaya, Kimseler derdine derman edemez imkan olup, Verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin, Avni kuyun terkin etmez başına sultan olup, Dünyanın sultanlığı bir tarafa diyor, ben diyor, o gönül sultanının kölesiyim. Neymiş sultanlık falan dediğin senin diyor ya. Dönüp bakarsam nam verdim diyor. Bu kapının bendesi olmak, bu kapıya köle olmak, cihanın tamamına sultan olmaktan üstündür diyor. Kılsalar ki uyunda cana cismi ifgarın dünim, Eşiğinden bir kadem atmam ya bana hak alim, çün buyurmuş Hazreti Sultan Süleyman bin Selim, Oldur aşk ehli kim olur köyü dilberde mukim, eyleyip divanelik davu beyaban istemez. Beş mısra okudum. İlk üçü aşkın son ikisi kanuni Sultan Süleyman'ın. Fahmis yani. Şöyle diyor. Güya beşeri bir aşktan bahsedermiş gibi. Komşu kızına aşık olmuş da o köye iki de bir gidiyormuş gibi. O terminoloji içerisinde söylüyor. Hakiki aşktan söz ettiğini biz anlayacağız. Senin diyor köyünde çok dolaştım diyor diyor. O köyün delikanlıları hani köyün etrafında beni tutsalar, ağaca bağlasalar tamam mı? Kulucu kaldırsalar bu kızdan vazgeçmezsen tepeden aşağı ikiye ayıracağım seni tamam mı? Simetrik iki parçaya böleceğim diye kulucu kaldırsalar. Bir adım yaban atarsam, bir adım kaçarsam, gerilersem nam diyor. Canın tartışmasını mı yapacağız diyor. Bir adım dışı atarsam. Yok. Çünkü, çün buyurmuş Hazreti Sultan Süleyman bin Selim. Zira Selim oğlu Süleyman, ya Sultan Selim'in oğludur ya buyurdu ki iki nokta üst üste altı söz kanuni Sultan Süleyman'da. Oldur aşk ehli kim olur? Küyü dilberdemu kim? eyleyip divanelik davu beyaban istemez. Aşk ehli odur ki, gerçek aşık odur ki, yar kapısına baş koyar ve asla ayrılmaz. Mecnun gibi, Ferhat gibi dağ çöle şuna buna kaçmaz. İkisi de diyor firari Adamlar can vermişler, bizimkiler dalga geçiyor. Ben aşk işine girdiğimden beri diyor, Ferhat yanımda çırak sayılır diyor Sultan Süleyman merhum. Çırak diyor onlar diyor. Bizim iyi çocuklardır ama. Ferhat'ı Mecnunu dikkate almıyorlar. Tabi mutlak aşkı anlatmak için kullanılan muazzam bir metafor. Kanuni Sultan Süleyman Merhum anlaşılan burada bizim programlarımız ezberlenmiş. Yani en az şurada ben okurken benimle beraber okuyan 15 kişiyi bir defa gözle takip etme imkanım oldu. Ben gözümü dikince kesiyorlar ama <gülüyor> Tebrik ederim. Demek ki sahibi var. Yani. E var tabi. Burası imparatorluk paketi. Şaka mı? Burası bir defa ders adet ya. Selçuk koca Selçuklun başkentindeyiz ya. Şaka mı yani? Ya Kanuni Sultan Süleyman merhum devletin başındayken kendisine 52 devlet bağlıydı. 52, 16 cumhuriyetti Şaka mı yapıyorsun sen? 52 devletin başkanı adam. Bunların da 16'sı cumhuriyet. 4 yabancı dili var. Divanı muhteşem 3400 gazeli var. Çağdaş Alman İmparatoru şaliklerin okuma yazma bildiği şüpheli. Avusturya İmparatoru Osmanlı Devleti'ne geldiği zaman görüşmek isterse hani randevu falan istediğinde de padişahla muhatap olabilirdi. Ne sadrazamla ne reisülküttabla. 3. sırada. Üçü de yani müsait değiller çünkü. Avusturya İmparatoru gelecekmiş falan. Sen bak diyorlardı Kırım Han'ı Gazi Giray ağırlıyordu onu. Dördüncü sırada. Oradan bir randevu koparıyorsa etekleri zil çalıyordu. Esir düştü kurtardı. Biz mektup yazdı. Ya orada zulüm oluyor. Alman hududunda. Kanuni merhumdan yardım istiyorlar. Asker göndermeye bile tenezzül etmiyor. Yeniçer elbisesi gönderiyor. O, o askerler giyiyorlar elbiseyi görem. <gülüyor> Çok enteresan bir şey. İyi de. Geçmişinden başka öğülecek bir şey olmamak da ahmaklık tabii. Allah muhafaza buyursun yani o, o da olmaz. Ne olmalı peki? Durum ne? Durum şu ben size iki hadisi anlatayım kendi yaşadım. Biri Kayseri'deyiz. Bir konferansta şair Nabi Merhum anlatıyorum. Nabi Merhum benim üstadımdır, pirimdir. Kendisiyle görüşme fırsatımız olmadıysa da. 350 sene sonra... Geldi. 250 sene sonra geldim haliyle. Görüşemedik tabi. Fakat gidince görüşeceğiz artık. 40 yıldır divanını okuyorum. Nabi merhumu. Nabi varum. Merhum, oku oku bitmez. Okudukça neşen açılır ya öyle bir adam. nabi anlatıyorum. Vefatının 300. yıl dönümü münasebetiyle yıl 2012 Kayseri'deyiz. Anlatırken tabi biliyorsunuz normal bir şey anlatır gibi anlatamıyorum ben. Sevgilisini anlatan bir aşık gibi. Heyecan bütün salonu sardı tabii herkes, kapıldı. Uçtuk yani hep beraber. Bir talebe parmak kaldırdı, soru soracak. Hocam dedi üniversitedeyim ben, dedi, Türk Dil ve Edebiyat okuyorum dedi. Hem de son sınıfa geldim dedi, iyi e güzel aferin. Ama dedi Nabi merhumu anlayan bir okumuş görmüyorum ben dedi. Ön sırada oturan hocalarımdan özür diliyorum dedi. Çocuk öyle bir soru soruyor ki hocalarını da efendim. Özür dilerim hocalarımdan ama dedim maalesef Nabi'yi anlayan okumuş galiba yok dedi memlekette ya. Canım sıkıldı dedi hocam. Bunu nasıl izah edeceğiz dedi. Benden şey bekliyor böyle açılım. E böyle çalışmadığım yerden soru canımı sıktı tabi. Ama cevap vermek zorundasınız. Kaçılmaz ki. Bak dedim delikanlı. Bu sorunun cevabı sende aslında. Şimdi bir Kayseri'li biliyorsun dedim. Cumhurbaşkanı köşkte Abdullah Bey o zaman Cumhurbaşkanı'ydı. Bana söyler misin kaçıncı başkandır dedim. Düşündü ve refleksif olarak hiç fazla üzerinde duramadı tabii. Ani cevap istediğim için olacak belki. On birinci dedi. On bir. Doğru mu bu cevap? E işte on bir dediğin için dedim, Nabi'yi anlayan okumuş olmaz dedim. Yanlış mı hocam dedi. E yanlış dedim. Doğrusu ne dedik? Yetmiş dört dedi. Nasıl yani dedi? E sayalım. Tuğrul Bey bir, Alparslan Merhum iki, Melikşah üç değil mi belki Berk Yaruk, Sencer böyle sayılır. 27'dir Ertuğrul Gazi'nin sırası. Sonra 36 Osmanlı Sultanı gelir. Eder 63. 11 reisi cumhur toplam 74. Şimdi 75. Sen nereden kestin? Ve neden? Hiç düşündün mü? Dedim ya? Hocam dedi işte mırın kırın etmedin. Adamın canını mı 1040 yılında Dandanakan'da Tebriz başkent olarak biz bu devleti kurduğumuzdan bugüne toplam 15 defa rejim değiştirdik. Anladın? Rejim değişikliği dikkate alınmaz. Tarihi süreklilik var. 1040'tan beri değişmeyen 5 şeye dikkatini çekerim. Din aynı, dil aynı, millet aynı, devlet aynı, vatan aynı. Ya bu vatan öyle bir vatan ki, enteresan bir şey bu. Ya bunun psikolojik temelini kavramamız lazım. Ben arz edeyim size bir cümleyle. 57 yaşındayım, son 40 yılda Batı ülkelerinden de, Doğu ülkelerinden de Türkiye'ye gelenlere şahit oldum. Hep Romanya'dan geldi, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Saraybosna'dan. Geldi. Niye geldiler? Kiminin can derdi vardı. Kimisi vatandaşlık sıkıntısı çekiyordu. Kimisi eziyet görüyordu. Vanların elinden ellerinden alıyorlardı. Geldiler. Avrupa'da gördükleri zulümden dolayı. E doğudan da gelenler oldu. Mısır'dan, Suriye'den, Afganistan'dan, Özbekistan'dan, Doğu Türkistan'dan, Tunus'tan. Çok geldi. Libya'dan. E neden? Onların da işte başka sıkıntıları vardı. Niye buraya geliyorlar? Türkiye'nin ne özelliği var? Baba. Baba. Sen babasın da ondan. Babasın sen. İyi de senin de başına bir tehlike geliyordu yaklaşık bir buçuk yıl önce. Hiç gitmeyi düşündün mü bir yere? Aklından geçiren yok. Davet edilsek gidebileceğimiz bir yer var mı? Ne demek bu? <gülüyor> bu şu demek. Biz burada yaşamaya karar verdik. Bu karar bin yıllık bir karardır. Üstünde olmuyorsa altında ama burada. Işte vatan bu demek. Bunun eğitimini almadık. Bu konuda bize ya bir defa bizim en sıkı ihtiyacımız olan ders zorunlu dün dersleri. Ve bu dersler maalesef yeterince yok. Zorunlu dün derslerine ihtiyaç var. Sokaktaki gençlere biz bu dersi vermiş değiliz. Veremedik. Kabahatimizi itiraf ediyorum. Bizim neslin kabahatidir bu. Yetişemedik çocuklara filan. Kendi hallerine bıraktık. Hiçbir şey vermedik ama hayret o gece tu bismillah çıkmış. Dışarıya bakıyorum. Dergah ehli de var. Meyhaneden gelen de var. <gülüyor> Sağcısı da var. Solcusu da var. Göbeği açık kız mı ararsın. Örtülü bilmem nakşi ararsın. <gülüyor> Kimi kadiri zikri yapıyor ama ortak düşman belli. Bunlar vatana düşman, dinime düşman, bana düşman. Beni yok edecek. Sonra içeriz diyor. Bırakı kalmış da acelesi mi var diyor. Ev kira ama memleket bizim diyor. Lafa bak ya. Lafa bak ya adam. Ya tarih yazıyor ya. İşte bu bin yılın eğitimidir. Bin yılın armağanıdır. Sen hiçbir şey demesen de o sana genlerden gelir. Ve millet o gün cezbeye kapılmıştır. Umumi bir cezbedir. Çok büyük bir derstir. Aynı zamanda tehlikenin büyüklüğüne düşmanın büyüklüğüne işaret eder... Efendim fakat misyonumuzun da ne olduğunu bize gösterir. İşin büyük seni ya. Dalga geçme gözünü seveyim ya. İkinci anlatacağım şey şu. Tarihçi hocayı çağırdım. Bir ikimini bir güzel anlatsın diye sunucu olarak TRT'de canlı yayındayız. En zor olan şeyi yaptım. Aferin bana. Sustum yani. En zorudur. Hocam anlat dedim bildiğini dedim sustum. 15 dakika sustum yetti. Endülüs İslam medeniyetinden aldı hikayeyi ve 1922'ye getirdi. Muazzam bir anlatım. Hocam teşekkür ederim dedim. Dünü güzel anlattın. Fakat biliyorsun ki hayat 3 gün. Dün bugün yarın. Mazi, hal, istikbal. Yastırday, today, tomorrow. Bugün için ne diyeceksiniz dedim. Dünü anladık iyi kötü. Bugün için ne diyeceksiniz? Cevaba bakar mısınız? Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz. İyi. Hocam istikbal için ne diyeceksiniz? Yarını nasıl görüyorsunuz dedim. Dedi ki tarihin emridir. Kaderin sevkidir. Dünü büyük olan milletin geleceği de büyük olur. Su suya benzer. Her millet bir çıkar sonra bir iner. Olur. Normaldir. Ama çıktığı yere tekrar çıkar. Araya fetret devirleri girer. Bazen olur. Fakat hiçbir fetret 100 yılı geçmezdi. Hiçbir fetret 100 yılı geçmezdi. Allah Allah. Sen şimdi bu soruyu sordun ya borçlu çıktın dedi. Borcuma bak sen. Ben dedi yaşlıyım dedi, tarihçiyim dedi, konuşsam uyukluyor çocuklar dedi, Ta, hoca konuşuyor diyorlar, dinlemiyorlar dedi. Seni nedense sevdiler, sana bir görev düşüyor dedi. Hayırdır dedim. gençlere öğütle dedi. Kim seni dinliyorsa onlara fısılda, Osmanlıcayı öğrensinler. Adamın canını sıkmasınlar. Otuz sene sonra bu memlekette Osmanlıcayı bilmeyenler okuma yazma bilmiyor sayılacaklar dedi. Aradan 13 yıl geçti. Havaalanında karşılaştık. Bana dediğiniz hatırınıza mı hocam dedim. Tabi dedi. 30 yıl dedim 13'ü geçti dedi. <gülüyor> Hesap yapıyor hala. 13 yıl geçmiş aklında bana dedi. <gülüyor> İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'yi hatırlamanın zamanıdır. Arnold Toynbee. Bu ismi not etmeli yani. 1975'te öldü. 86 yaşındaydı. Bir İngiliz'den bahsetmemin sebebi şu. Şu. 51 yıl Osmanlı kütüphanelerinde ders çalışan bir adam bu. Hangi kütüphaneler derseniz özellikle Beyazıt, Nuruosmaniye Osmaniye ve Süleymaniye. Bu üç büyük kütüphane birbirine de yakındır. Hepsi İstanbul Üniversitesi'ne yakın noktadadırlar. 51 yıl sonra giderken yıl 1973-72 olmuştu. İşte üç sene sonra da öldü zaten Washington'dadır. Toprağı bol olsun. 50 sene Osmanlı kütüphanelerinde sen ne aradın dediler. Bak bak bak soruya bak. Yani sen kafayı mı yedin? Değil mi efendim? Bir sürü eğlence var, bir sürü imkan var. İstaf, trafik yok. Yani para çok. Zaten işgal altında. O geldiğinde yıl 1921. Aha, senin memleketin sayılır. İstediğin gibi at koşturabilirsin. Arkanda Büyük Britanya. İstediğin kadar para da var. Her türlü eğlence, keyif çatabilirdin. Ne oldu da ne aradın ki 50 sene kütüphane tozu yuttun? Cevap. Şair Baki'nin memleketinde bulunduğum yetmez mi? Gazeteci bakıyor tabii, sansasyonel cevap bekliyor. <gülüyor> Baktı anlamadı gazetecinin anlamadığını anlamaz mı? <gülüyor> Bu şehri bizden alan çocuğa dikkat edin. Altı yabancı dil bilen bir aydındır o dedi. Bir münevver eski işler. 21 yaşında bir çocuk altı lisan biliyor ve geliyor İstanbul'u fethediyor dedi. Ve en çok bıraktığı eserler kütüphaneler dedi. Üniversiteler vesaire eğitim kurumları. Bu da pek anlaşılmadı. Sansasyonel değil. Üçüncü cevabını verdi artık sustu. Anlayan anlasın ne yapsın yani 51 yıl çalışırken edindiği mentellektüel sermaye ile kitapları yazdım. Yazdığım kitaplar şayet üst üste konsa boyumu aşar. Ben sana ne diyeyim dedi. Arnold Toynbee bunu unutmayın lütfen. Durdurulmuş medeniyettir diyor. Bu medeniyet için. Adamın verdiği puan bu. Durdurulmuş medeniyet. Bu sözden yeis çıkarmıyorum. Bilakis ümit ışığıdır. Bana dediği şu. Suni olarak durduruldu. Hayatını devam ettirmesi kaçınılmaz bir şeydir. Bu enerji kuvveden fiile çıkar. Sana bana düşen dersimize çalışmak. İşte tarihçi hocanın dediği de o. Arnold Toynbee söylerken telaffuzdan emin olamadığım için t o y n e falan diyorlar. bu telaffuz işi önemlidir. Yani muhatap anlamaz bazen telefonda hışırtı olur benim başıma öyle bir şey geldi kodlama yaparsınız değil mi efendim? Benim inanç mesela soyadımı kodlayalım. İzmir'in iyisi Niden'in N'si, Ankara'nın A'sı. Birine ben Ankara'nın A'sı dedim hangi A'sı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Fark etmem. <ederim. gülüyor> Nevşehir'in N'si, Çorum'un Ç'si diye kodlanır adettir yani. Uluslararası başka işte başka kelimeler kullanılır falan falan neyse. İstanbul'da 1994 senesinde yani 23 yıl önce bir dergide yazı işleri müdür olarak çalışıyorum. Dergimiz uluslararası, çok böyle havamız yerinde. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça yayın yapıyoruz. Her benzeri dergi gibi reklam gelirinden başka geliri yok ve en çok korktuğumuz şey reklamda bir hata olması. Yanlış basarsın eyvah hapı yuttun. Adam hem para vermez hem canını okur. En korktuğumuz şey başımıza geldi. En esaslı reklamda yanlışlık oldu. Biz de tabii hoşafın yağı kesildi. Nefesimiz kesildi. Hapı yuttuk. Korkuyoruz. Baskı müdürü Fatih Bey, Fatih Kökçe o gün büroda değil ben yalnızım. Telefon çaldı. Buyur efendim dedi Fatih Bey arıyorum dedi. Fatih Bey yoklar efendim not alayım falan dedim ama adam hışımlı. Durdurmak mümkün değil. Soyadını söyler misiniz dedi. Kökçe dedim öfkeli ya duymadı anlamı. Bir daha dedi Kökçe, Kökçe Gökçe. falan anlaşılmadı. kodlar mısınız dedi. 1994'teyiz cep telefonlarının adı var kendi yok. Hışırtılı biraz da telefon. İstanbul Cağaloğlu'ndayız. Kodlamak için kaleminiz hazır mı efendim dedim. Hazır dedi. Kökçe nasıl kodlanır? İşte Konya'nın K'sı falan filan demem lazım. Ödemişin Ö'sü. Öyle vilayet yok ya. Falan. Ben bir hile yapayım da dedim. Adam sakinleşsin. Fatih az fırça yesin. Kalem hazır mı? Hazır dedi. Kabirin K'sı, ölümün Ö'sü, kefenin kesi, çıyanın çesi. Ecelin e'si dedim. Adam yazıyor bir taraftan da diyor ki Eşhedü ellâ ilâhe illallah. Ertesi gün Fatih geldi. Baktım güller açmış Fatih'te. Diyor ki abi diyor sen ne yaptın bu adama diyor ya. Dergiyi aradım yazışlarından biriyle görüştüm adı Hayati'ydi galiba diyor. Adam helva gibi olmuş dedi. Kızmak şöyle dursun ya boş ver Vatya Fatih Bey bir daha basarız hata olur falan. Bu adam böyle bir adam değildi dedi. Sen buna ne yaptın dedi. Okudun mu? <gülüyor> ya ben bir şey yapmadım da dedim. Ölümü hatırladı herhalde. İnsan ölümü hatırlayınca güzelleşir. Tabi unutmamak lazım. Saadetin formülü. Moda değişle mutluluğun formülü. Allah'ı unutma ölümü unutma. Yaptığın iyiliği unut gördüğün kötülüğü unut. Dünyanın en mutlu insanı olursun. Tam tersini yapar insanoğlu. Yaptığı iyiliği not eder unutmaz. Gördüğü kötülüğü katiyen unutmaz. Falan filan. Hayatı zehir eder kendine. Kendine ha başkasına değil. önce kendine. Mahkeme uğraş bilmem bir avukatların eline düşer. Allah avukatlardan muhafaza buyursun. <gülüyor> Hepimizin. <gülüyor> Şimdi bu hakim milletinin eline düşmemek lazım. <gülüyor> Hakim <gülüyor> Tövbe estağfurullah. En büyük şairlerimizden biri Baki Merhum. Hatta bana sorarsanız en büyüğü. Yani kime sorsanız klasik şiirimizdeki liste başı üç isim böyle sayılır. Fuzuli, Baki, Nedim. Haklıdır da. Ancak Baki Merhum'un şahsen bende çok özel bir yeri var. Çünkü derin bir alimdir aynı zamanda. Rumeli kazaskeridir. Şeyhül Şeyhul İslamlıktan bir basamak aşağısı. Hukuk adamıdır, din adamıdır. Aynı zamanda askerdir. Çok yönlü bir kişilik ve bu şair. Hakikaten Baki merhumun şiirleri adamın nefesini keser. Çok başarılıdır. Kendisi Rumeli Kazaskeri olduğunda iki kazasker var. Rumeli, Anadolu. Rumeli Kazaskeri olduğunda şehirdeki rakibi Emri Baki yüzünden fazla parlayamamış. Yani Baki çok parlak. Yani güneşte olunca mumlar görülmüyor tabi. Biraz herhalde kızıyordu. Bir fıkra imal etmiş. Baki'yi tezyif için. Yani ona tokat atıyor. Fıkra şu. Bir kadıncağız çok hasta olan çocuğunu doktor doktor gezdirdi. Bir türlü şifa bulamadı. En son bir hakime müracaat etti. Çocuğu kucağına verdi dedi. Çocuk size emanet dedi. Bu çocuk ölecek. Ne yapıyorsanız yapın. Hekimler çare bulamadı. Ben geldim hakime. Adam altı gün çaresiz. kucağına aldı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra teslim etti. Olacak ya Çocuk ertesi gün iyileşti. Sordular, "Sen ne yaptın bu çocuğa?" Ne dedin? "Ben çocuğa bir şey demedim." dedi. "Benim dediğim hastalığa. Çocuğun kulağından hastalığa hitap ettim. Dedim ki ey hastalık bu çocuğu terk et yoksa Anadolu kazaskerinin günahı boynuna olsun." dedim zavallı hastalığı korktu gitti soran kişi dedi ki neden Rumeli değil yani iki kazasker asker var neden Anadolu kaz askeri de Rumeli değil umumi bir veba salgınında onu kullanacağızdır. <gülüyor> şeyhul olmak istedi adaydı altı aday vardı layıktı da şüphe yok ama daha layık olanlar vardı sen layık isen öbürü de el yak Hatta seçici kurul üzerinde çok düşünmüş baki merhum için. şairi demişler sırf o sebeple. Çünkü şair milletinin de tabi ayarı çabuk kaçıyor. Bazen vites tutmuyor. Yani basıyor doğru insanlar diyor. Ağzına geleni veriyor O yüzden de tabi şair milletine de şey yapmak lazım. İşte bu şair baki merhum, cennet mekan. Kanuni Sultan Süleyman'ın sponsorluğunda şair oldu. 15 yaşında var yok. Kendisini Taşra'da buldu. Dehasını keşfetti ve getirdi İstanbul'a. Tam da Süleymaniye Camii'nin inşaatı yeni başlamıştı. Mimar Sinan kolları sıvamış, inşaat başlıyor. Yanına verdi. Mimar Sinan'ın yanına çırak. Neden? Pazarda adam ağzı görsün. Dahi çok kabiliyetli de istedi ki Mimar Sinan'ın yanında insanlık öğrensin. iki sene yanında kaldı stajda. İnşaatla alakası yok, taşla toprakla ilgisi yok. Sadece adamlık öğrenecek. Sanata, mesleğe biz böyle bakardık. Tarikat gibi. Ahiyelik diyoruz işte bunun adına. Denizli'de bir bina vardır. 1975'te kuruldu. İşhanı. Kapıda altı mısra yazıyor. Ya Denizli dediği yer, benim memleketim işte ya Denizli. Hani övülecek bir tarafı yok. Yani. Kapıda şu yazıyor. Estağfurullah diyeceksin burada. Besmele çek geri çarşıya, selamı da unutma ha. Metneyi kısa tutma, kiloyu eksik çekme ha. Hakk'a hizmet elemektir, halka hizmet elemek. Güzel dinle bu nasihati, sakın unutma ha. Alış derken veriş derken, ölçü tartı satış derken, paraya pula tapma ha, insanlığı unutma ha. Ya bu profesyonel bir şair değil ya, sıradan bir esnaf. Ya buraya ne yazalım diyor, iş hanı. Para oynayacak içeride, gidilecek, gelinecek. Yolu şaşırmasın kimse diye. Yani kurduğu yer aslında bir dergah, bir mektep. Ticaret bahane. Tabii dünyadasın bir şeyler alacaksın, satacaksın, yiyeceksin, içeceksin. Olacak tabii bunlar yani. İnsanız neticede ama bunu yaparken size anayasa çiziyor. İşte Baki'ye böyle bir terbiye vermek kastıyla Mimar Sinan'ın yanına çırak olarak veriliyor. Kanuni Sultan Süleyman iki sene kalıyor. Döndüğünde Baki merhumun verdiği bilgi şu. Sinan Usta'nın taşta ne yaptığına baktım kelimede ben onu yaptım. Onun taşa yaptığını ben söze yaptım. E tabi 500, 1600 yılında vefat etti. 400 bilmem kaç 417 sene olmuş. Baki merhumun hala baklava adında mısraları sadece biz unutmazsak tabi biz bir vefasızlık yapmazsak hala yerli yerinde duruyor. Nasıl oluyor? 50 bin hitap ediyor Sultan Fatih 30 bini Müslüman oluyor. Niye? Fatih merhumun özelliği ne? Ya onun bir özelliği yok. Mesela şu. Allah rızası için yapıyor. Gösteriş yok. Genel kural. Ağızdan çıkan kulaktan döner. Kalpten çıkan kalbe gider. Kızım kaç oldu ya? 1463 ya. Ve ben 2012'de gittim Saraybosna'ya. Biriyle tanıştım. Muharebe etmiş, çatmış, çatışmış bilmem ne. Şimdi tabii yaşlanmış, aksaçlı, sakallı. Evden camiye, camiden eve. O silahşör o muydu diyorsunuz? Duvar tek kırma tüfek asılı vardı Sırp'la mücadele etmiş. Eğitilmiş ordunun karşısında köylü biri olarak vatan müdafasında aslanlar gibi. Köyün yüzde yetmişe öldürülmüş mezarlıktan geçilmiyor. Kalanlarıyla yeni bir köy kurmuşlar. Köye ismi sen ver demişler. Sen çok harbettin, Emeğin geçti. Bu hak senindir demişler. Köye ad olarak Türk. Türk adını vermiş. Türk. Köyün adı bu. Bir de bayrak atmışlar. Gittim gördüm. Adamın evinde çay içtik. Sinirlendirmek için Dedim ki Türklerden çok bahsediyorsun ama ben Türkiye'den geliyorum. Boşnak görmedim dedim ya Türkiye'de. Varsa 3-5 dedim ya. Kaç boşnak var ki dedim bunları bu kadar övüyor. Sen neden bahsediyorsun Hayatı Bey? Türkiye'de 75 milyon boşnak vardı <gülüyor> Şakayı da kaldırmıyor. <gülüyor> 75 milyon boş Hepimize boşnak diyor adam. Nerede birleştik biz? Abi bak gözünü seveyim. Ben bu bardağı yakalamayı beceremeyeceğim herhalde. Bugün renkli bir şey olsa bari. Saydım ya göremiyorum. Evet, dur dur dur sen razı olma dur. Yok, tövbe estağf. Ben ne anlatacaktım ya ben nerede kaldığını unuttum ben şimdi. <gülüyor> Nasılsınız ustadı? <işte>, i̇yisiniz inşallah. <gülüyor> Allah iyilikler versin. Allah <gülüyor> sefa geldiniz. Allah iyilikler versin. Kendinle razı. Allah razı. Olsun. Eksik olmayın. Şimdi bu adam. Haki Merhum, bazı mısralarıyla devlet başkanını sinirlendirdi. Sponsoruna yağcılık yapmadı. Öyle söyleyeyim. Sponsori kim? Kanuni Sultan Süleyman. O seni getirmezse sarayda imkan vermezse cihan çapında. Kanuni Merhum diyor ki, 40 yıldan fazla dünyayı idare ettik. Sorarlarsa yaptığın hayırlı bir iş var mı diye derim ki Sinan gibi mimar, Baki gibi şair devrimde yetişti daha ne olsun. Adam Baki yetiştirmekle övünüyor. Halbuki siyasi kudretini arz ettim. 52 devlet bağlı kendisine 16'sı cumhuriyet. Bununla övünebilir. Ama diyor yok. bu çok kritik bir noktadır. Unuttuğumuz, atladığımız, gaflete düştüğümüz bir noktadır bizim. İngiltere'de başbakan krala soruyor. Kral Hazretleri. 16. yüzyıldayız. 16. yüzyılın sonları. Kral Hazretleri. Donanmalarımızı gözden çıkarmak ya da sömürgelerimizden vazgeçmek tercihinde kalsanız kararınız ne olur? Sömürgeler olmasa bir İngiltere bir zenginlik olur mu? Olmaz. Cevabı şu. Donanmamız bizde yeni sömürgeler edinebiliriz. Ama sömürgeler bize donanma vermez. Sömürgeleri gözden çıkarırım. Güzel. Donanmadan vazgeçmek ya da İngiltere tercihinde kalsanız, bu mecburiyette kalsanız ne dersiniz? İngiltere varsa donanma kurabiliriz. Ama donanma bize bir İngiltere kazandıramaz. Vatanı muhafaza ederim. İkinci cevap da doğru. Üçüncü ve son soru. Kral Hazretleri. İngiltere mi, Shakespeare mi? Cevap Shakespeare. Neden biliyor musunuz? İngiltere bize bir Shakespeare veremez. Ama Shakespeare varken bir İngiltere kurmak mümkün. Baki'n varsa Osmanlı kurarsın. Böyle şairin varsa Türkçen olur. Türkçen olunca devletin de olur. Yani biz lisanın önemini, kelimenin kıymetini kaybettik. Bu büyük bir hata bizim için. Allah'a şükür fark eder gibi olduk. Zira... Tarihin seyri dönüyor. Mevsim değişiyor da ondan. Yani her şeyin bir vakti var. Yahya Kemal gibi bir şairi olan millet büyüktür. Ne olursa olsun büyüktür. Vakiden mevzuyu anlatacağım, sen unutursam hatırlat. Ama Yahya Kemal demişken ondan bir noktayı arz etmek istiyorum. 1958'de vefat etti. Yahya Kemal beyatlı. Bin yıllık Türk tarihinde ismen övdüğü 12 kişi var. Adam ölmekte de çok cimri, kolay kolay ölmüyor yani. Mükemmeliyetçi. fena halde. <gülüyor> Enteresan bir tip. 58 dediğim gibi vefatı. Bunlardan biri Alparslan, biri Yavuz Sultan Selim merhum. Ona müstakil 9 şiir yazdı. Selim Name görmek lazım. Zorca biraz anlamasa ama değer, zahmetine değer. Lugat ne güne duruyor? Dayısı Leskovcılı Galip Bey Merhum. Şair Yenişehirli Avni Bey merhum, Bestekar Ütri dede efendi gibi seçkin isimlere Diyarbakırlı Emir Efendi falan yani çok seçici. Alparslan merhum için yazdığı gazel 5 beyittir. İnşallah hatırlarım. Allahümme salli ala Muhammed. İlk beyit şu. İklimi Rum'u tuttu Cihan gir savleti. Tarih o işte gördü nedir? Şiir savleti. Kitretti arşu ferşi Malazgirt önündeki cuşu huruşu rahş ile şemşir savleti. On yılda vardı sahili Konstantaniye'ye, yer yer vatan diyarını teshir savleti. Ey şanlı ceddi ekberimiz abitığının, bi haddimiş güneş gibi tenvir savleti. Tasvir eder mi böyle şeyhin şahı ey kemal, şimşekten olsa şiirde tabir savleti. Birer cümleyle izah ediyorum günümüz Türkçesi'ne. Yalnız, yazdığı mısraları günümüz Türkçesine tercüme etmek zorunda kaldığım şair 1958'de öldü. El insaf. El insaf. Nefiden bahsetmiyorum, üç asır geçti diyesin yahu. Bu adam dün yaşadı ya, ayıp. Demek ki, o, o yıllardan bu yıllara oldu ne oldu. <gülüyor> ayıp ayıp. Derdiler ki, Shakespeare mezarından kalksa, Doğduğu evi kimseye sormadan bulur. Çünkü şehri öyle muhafaza ettiler. Resmini gördüm 1820'de çekilmiş, 2017'de 200 iki, iki asır geçmiş, aşağı yukarı aynı. Küçücük bir detay farkı var ya, yani. koca şehirde. E biz bir şehir kuruyoruz, 10 sene sonra tanıyabilen aşk olsun. Bir de şehir kurarken mezarlıkları gayet uzağa atmak için de bir gayretimiz var ya. Ayıp bir şey ya. 30 kilometre uzakta Ankara'da kabristan. Git git bitmiyor. 30'da dönüş, 60. İnsan gidemiyor tabii. Yani kabristana uzağa atınca ölümü de atmış olmuyorsun. Yani aslında gündelik hayat içinde kabri mutlaka görmek elzem. Konya bu bakımdan da emsalsiz birkaç yerden biridir. Bursa, Konya, Kahramanmaraş, yani eski şehirler. Başkentlik yapmış şehirler. Edirne. Tabi bu terbiye muhafaza edilir bir ölçüde. Biz bozmadığımız müddetçe. İlk beytte diyor ki, tarih diyor, saçlı tarih arslanın nasıl hücuma geçtiğini orada gördü diyor. Alp Arslan merhum diyor. Malazgirt'te öyle bir <gülüyor> sancak açtı ki diyor. İkinci beyt, Türk edebiyatında aliterasyon denilen sanatın en parlak örneklerinden biridir. Nedir aliterasyon? Yüzün güldü. Biliyorsun tabii sessiz harflerle. Çok se sudan bahsettiğini anlarsın. Fuzulü'nün su kasidesinde olduğu gibi. Destibusi arzusuyla gel ölürsen doğustlar küze eğilen toprağım sunun anınla yaresu resuh. Belli işte, sudan bahsediyor. Türkçeyi bugün öğrenden adam bile anlar yani. <gülüyor> ya da Nef'i'nin meşhur Kuyucu Murat kasidesinde Evcihevada Çaka çeka çakitıdan avazı radu sayıka rehgün künan olur. Belli ki savaş var patlıyor ki çat pat küt yani belli yani. Yani bu aliterasyon diyoruz ama verilen bu iki örnekten daha parlak örnek okuduğum zannımca Tekrar okuyorum. Titretti arşu ferşi malazgirdönündeki cuvşu huruşu rahşile şemşir <gülüyor> savleti. Bir beytte sayamayacağın kadar şın, şe, şakırtı vardı onda. Malazgirt anlatılıyor. Yani bunu sesle veriyor orada. Arşı ferşi titretti diyor falan. Rahş at mesela. On sene sonra İstanbul surlarının diplerinde artık at sesleri duyulmaya başladı. On sene. Malazgirtlere İstanbullere. Ey şanlı ceddi ekberimiz ve büyük ecdadımız diyor. Senin kılıcın diyor güneş gibi aydınlatıcı bir şeymiş maşallah <gülüyor> Ey şanlı ceddi ekberimiz abitığının bi haddimiş güneş gibi tenvir savleti. Son beytte ise nükte yapıyor. Tasvir eder mi böyle şehin şahı ey kemal? Şimşekten olsa şiirde tabir savleti. Böyle şehin şahı nasıl anlatayım diyor. Ben anlatacaktım. anla. Benim gibi şair bile aciz kaldı görüyorsunuz işte diyor. Onu ben bile anlatamadım. <gülüyor> tabii şair de kendi üstü. Yalnız tabii ben Yahya Kemal'den bahsederken yanlış anlaşılmamalı. Çok kamil bir zatı anlatıyor değilim yani. Ara sıra ayık göründüğü anlatılıyor. C caminin içinde gören yok. E duyan var. Süleymaniye'de bayram sabahını bahçede yazdığı söyleniyor. Yani adam öyle dindar biri değil. Ama samimi bir iman sahibi olduğuna dair de emare çok açık çok açık yani. Onun 4 mısrahını ezberlemeyi görev olarak size tevdi ederim. 4 mısra. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrun da ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla darlamı ve galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Şiirin adı ne? 26 Ağustos 1922. Burada izahata girmiyor, gerek yok. 4 mısra adı da bu. Emanet. Baki merhumla mevzuya giriyordum. Kızdırıyor ya sultanı. Açık mı var? Sultanı kızdırıyor bazı mısralarıyla. Hele şu beyte kim kızmaz ya. Ben devlet başkası olsa ben de kızardım yani. Baki merhum ne diyor bak. Minnet hüdaya devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahifeyi alemde adımız. Günümüz Türkçesiyle dediği şu. Allah'a teşekkür ederim ben ki Sultanlar unutulur, bizi hatırlarlar acizane. <gülüyor> ya kanunü merhum hayatta, ne bu artistlik ya. Ne Süleyman'a esiriz, ne Selim'in kuluyuz. Kimse bilmez bizi bir Şahı Kerim'in kuluyuz. Lafa bak, adam hayatta kızmaz mı? Kızdı tabii. Kızdı ama, fermanla sürgün edecek, e, kendisi de şair, hem de ne şair. 3400 gazeli var adamın, yani şaka mı? 4 Mısra ile ferman gönderdi. Gidin tebliğ edin. Bakibet, azmi bülent, bursa yaret, nefye Yani kötü adamdır, tepem attı, sürgün ettim bursaya, bir daha gözüm görmesin, gayet açık. Ama sultanın şiiri, şiirin sultanına çarparsa, dört şimşek çakar ve çaktı. Ayaküstü cevap veriyor. <gülüyor> bu bu tabii şey değil, çalışmasına gerek yok bunun. Yani yürüyüşü bile şehir zaten. Cevap veriyor. Nolakim nef'i Ebet azmi bülend olsa ey baki. Bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a baki. Şaha azminde isbatı tehevvür iledin amma. Buna çarhı kühen derler. Ne sen baki ne ben baki. Kovulduk diye kafaya mı takacağız birinci Mısra? Anasını satayım. Türkçesi bu neden abi ikinci mısra hazreti süleyman peygambere kalmadı bu dünya buna mı kalacak ataşı mı? süleyman peygambere kalmadı buna mı kalacak padişahım gönderdiğin fermanı aldık anlaşıldı iyi kızmışsın ama fani cihandır sana da kalmaz bana da orada görüşürüz hani ne demişti kayserili şair seyrani Siz mahşer günü dava ederim siz mahşer yerine gelmez misiniz Kanuni merhum bu cevap kendisine ulaşınca fermanını geri aldı. Bak İstanbul'da yaşadı öldü, Kabri de İstanbul'da. Edirne kapıda, yolunuz düşerse ziyaret edilmeli. Selamımız da söyleyin. Sizi özlemiş değin, ama gelmeye hiç acelesi yokmuş deyin. Çok işi varmış deyin. Tabii. Yerin altında yatan beden diye sen onu duymaz mı zannettin? Ya ölürse hayvan ölür insan ölesi değil o beden o yatan beden o ya ne kıymeti var ya Hz. Mevlana diyor eşektir diyor ya şu yahu biz var ya insanı bedenden ibaret zannettik zalim olduk ya Allah bizi affetsin tövbe ettim ben ya siz de tövbe edelim ya bu ne ya beden işin kılıfı, kalıbı dünyada lazım 3-5 gün lazım bineceğin bir binek ya bunun üstünde çok bu kadar durmanın ne alemi var ya ruhu unutursa insan insanlıktan çıkıyor ne demişti Cemil Meliç Mal kullanılmak için, insan sevilmek için. Modern çağda biz insanı kullandık, malı sevdik. Kaos oradan çıktı. Bütün izmleri iflas ettirir bu söz. Çünkü sonu izinle biten her şey malı sevme esasına dayalıdır. O sabittir de kime vereceğiz <gülüyor> onu tartışır. Halbuki bizde temel soru navvah değil navvaydır. Biz nasıl? ikinci soru önemli değil. Niçin önemli? Niçin? Öğrendim niçin? Kazandım niçin? Param var niçin? Servetim var niçin? Makamım var niçin? E, nerede olursa onun hiçbir kıymeti yok. E, bizimkiler, bizimkiler dediğim şairleri kastediyorum. Yakınında bulundukları devlet ricaline daima oranın tehlikesini hatırlatırlar. O sürü bunca yumuşak bir lisanla, bazen sert bir dille ama ya. Harun Reşit merhumu hatırlarsınız. Behlül Dane Hazretleri koltuğuna oturuyor Harun Reşit'in. Boş kalmış. Şimdi bizim yaptığımız gibi işi var. Kalkmış koltuk boş. E gitmiş oturmuş. Hemen özel güvenlik devreye giriyor tabii. Halifenin koltuğuna oturulur da adam orada durdururlar mı? Dövmüşler. Kenarda ağlıyor bizimki. Bas bas bağırıyor. Ah Harun diyor. Ah Harun, Harun geliyor. Sen niye ağlıyorsun? Dövdüler. Niye dövdüler? Yerine oturdum. E tabii döverler. Oraya oturulmaz ki diyor. Yalnız diyor Harun diye ağlıyorsun, beni niye karıştırıyorsun diyor bu işe. Ben de yediğim dayağı ağlamıyorum diyor. İki dakika oturdum böyle eziyet gördüm, sen ömrünü orada geçiriyorsun, ben sana ağlıyorum. <gülüyor> Tövbe estağfurullah ya. Ya senin işin zor diyor ya. Devlet başkanı ağlamaya başlıyor, yata bak. ya bir şey, ya bir numara, ya latife yapılıyor ama ders büyük veriliyor. Ajbetü lıman talabat dünya ve müvteyatlibuhu, ajbetü lıman bən alqasra ve kabri manziluhu, ajbetü lıman əznebe ve rabbin şahidün el müvtebabın küllün nasın dahiluhu. Terjemet Hayret ediyorum dünyaya talip olan kimseye, ölüm ona talip. Ne yapacak bu dünyaya acaba? Hayret ediyorum yüksek yüksek ev yapanlara, kabirde yatacak adam bu evini yapacak. Hayret ediyorum günah işleyeni, Allah görüyor, unuttu mu? Ölüm bir kapıdır. Herkes o kapıdan geçer. Dört Mısra'da verdiği ders. Biz Arapça, Farsça ve Türkçenin bütün imkanlarını birleştirip erişilmez bir zenginlik elde ederek 1930'lu, 40'lı yıllarda dünya tarihinin en görkemli lisanını vücuda getirdik. Baktık ki çok güzelleşti. Yatırdık masaya. Dilim dilim doğradık ondan sonra. Stres diye bir kelime çıktı. Her derdimizi onunla anlatıyoruz. Halbuki bunun karşılığında baksan. Gam kasvet keder melal, inkisar ızdırap, hüzün kahır yeis, efkar tasa dert mihnet elem. Etti mi 15? Üzüntü sıkıntı kaygı endüh kütüret dilhun hicran saymayım eder 20 kusur. Bu kadar kelimeyi unutup da hepsinin yerine stres deyince, e tabi strese giriyor insanlar. <gülüyor> tabi. Davadan geçilmiyor. 25 milyon derdest dava varmış Türkiye'de ya ayıp ya. Bu ne demek? 3 kişiden biri diğeriyle kavgalı. Öbür de seyrediyor. <gülüyor> yani herkes mahkemede yani. Ya bunun neresi iyi yani? Bunun, insan bununla övünmez ki. Buna utanılır buna. Buna utanılır. Okuduğun kitabın sayısına bakılır. Kütüphanelerin ihtişamına bakılır. Yaksa bu ne ya bu? Ele güne karşı bu. Yani sana bana da yakışmıyor yani. İmparatorluk bakiyesisin sen ya. Sen 72 buçuk milletle geçinmişsin. Ne oldu? Bir millet geçinemiyorsun şimdi. Yahya Kemal Bey atlı Gazel yazıyor. Dedim ya Ali Emiri. Diyarbakırlı 1924'te vefat etti. 11.000 cilt kitap topladı. Hepsini millete vakfetti. İstanbul Fatih Camii'nin yanında millet kütüphanesi diye bir yer var. Yolunuz düşerse gidin mutlaka. Görmeniz lazım. Görün. Kütüphaneler bizde çok temiz, tertiplidir. Çünkü biz Asil Necip Türk milleti kitaplara saygımızdan dolayı girmeyiz oralara. Çok temizdir yani. Tabii. E tozlanır mozlanır. Değil mi lazım? Arnold Toynbee bir geliyor okuyor zaten. Bize gerek yok. Değil mi? Duruyor orada. Bu kütüphane yazıldıktan 8-10 sene sonra Yahya Kemal şiir yazıyor, Ali Emiri'ye gazel. Adam ölmüş, öyle kaç sene olmuş. Övmeye değer buldu adamlara bak ya. Alparslan, Yavuz Sultan Selim, Ali Emiri. Sen Ali Emiri, bir Kürt bildiğin Kürt yani. Sen Kürt'le kavga ediyorsun bugün. Unuttun çünkü. Salihaddin Eyyubi'nin Kürt olduğunu, Yavuz Sultan Selim'in hocası İdrisi Bitlis Hazretlerinin Kürt olduğunu, unuttun tabi. Sultan Fatih hocası Molla Kurani Hazretlerini kırdı oğlum. <gülüyor> Diğer hocası Molla İsleme'nin Fransız bir subayın oğlu olduğunu unuttun tabii ya. unutmak kötü bir şey. Yani lüzumlu olanlar unutmak kötü bir şey. Ana rahminizi sordum unuttum. Ana rahminde geçen günlerde unuttunuz değil mi? Ayıp. İnsan o rahat günler unutulur mu ya? Her S şey mi? orada. Tabii 9 ay yattık orada. <gülüyor> Allah bir rahat vardı. Allah'ım aklıma geldikçe burnumu direcisin. <gülüyor> yani üşümedik, sıcaktan bunalmadık değil mi? Burada bir imtihan var. Yani burası ana rahmine göre cennet gibi ama ahirete göre çöplük gibi. Ali Emiri'ye yazdığı gazel altı beyittir. Hepsini yazıp kafanızı ütülemeyin. 11 bincil kitabı millete armağan etmesine teşekkürname olarak yazıyor. Son beyit. Ya fahri kainat sen ifa et ecrini divanı kibriyada bu şarker cümen Dediği şu ya Resulallah. Bu Ali Emiri. Millete öyle bir iyilik yaptı ki teşekküründen aciz kaldık. Mahşerde madalyasını sen takuver. Onu sen ödüllendir diyor. Sultan Gazneli Mahmut, cennet mekan. Halkın içinde dolaşıyordu. 7 yaşında bir çocuk gördü. Baktı ki çocuk çok zeki cin gibi pırıl pırıl. Bir de bu dahiler dahileri çabuk tanıyor. Hemen anlar, gözüne bakar anlar. Enteresan bir şey. Baki'nin tanınması mesela kanuni. Devlet başkanı o çocuğu nasıl keşfediyor? Kimsenin de bildiği yok ha sıradan bir çocuk. Görüyor tak diyor sen gel diyor saraya alıyor falan. Gazzele Mahmut da tanımış. iş var çocukta. Deniyor artık. Yani onu alacak kafaya koymuş da denemeler var. Bir altın uzatıyor hediye olarak almam sultanım diyor. Neden? Annem döver diyor çaldın der. E ben veriyorum işte diyor inanmaz diyor. Kızıyor tabii. Bir sürü devlet erkanı var yanında. Ya herkesin gözünün önünde sana altın veriyor devletin başkanı. Mahmut. Herkes biliyordu annem nasıl inanmıyor? İnanmaz diyor. Annem aksidir diyor. Bana der ki sana Gazneli Mahmut Sultan Mahmut sana altın verecek olsaydı bir tane vermez, kese verirdi. <gülüyor> Yavuz Sultan Selim cennet mekan. Gerçi duymuşsunuzdur ama bir kere daha anlatayım. Şair Vehbiye kızar. O da kızdı diye küser şair ya bu. Hemen küsmüş, çekmiş, gitmiş tabii bilmem nereye. İstanbul'dan Van'a gidiyor. Deli iş yani. Akıllı adam zinhar yapmaz. Yani Mısır fethedilmiş, hülafet merkezi olmuş. İstanbul dünyanın kalbi İstanbul'da atıyor. Padişah'ın gözünün önünde ama o bunlarda değil. Sanatçı ya. iltifat görmedi. Sitem etti, çalım etti, kaşını çattı falan küsüyor. Van müftüsüne gidiyor. Diyor ki beni burada saklayın diyor. Saklarken uyanıyor Fatih, Yavuz Marhum. Bir soruyor etrafındakilere. Nerede diyor? gayip diyorlar. Nereye gitmiş bilinmiyor diyor. Bulun diyor. Şimdi bulun dediği zaman yani iş ciddi. Yavuz öyle bir adam ki o devletin başkanı oğluna beddua edecek baba şöyle derdi. Allah seni Yavuz'la vezir etsin. Çünkü Yavuz'un veziri olduğu zaman genellikle canlata gidiliyor. Vezirin biri bunu bilmiş de sultanım beni eninde sonunda idam ettireceksin gözünü seveyim çabuk yap da bu iş ile çabuk bitsin dedi. <gülüyor> Cevaba bak yerine adam bulamadın benim de aklımda yoksa. <gülüyor> Bu durumda tabi sert baktığından bozuluyor. O yüzden gidiyor işte. E şimdi de emir verdi bulun dedi. E bulun bulun sultanım da yani her yeri fethettiniz biz nasıl bulacağız gibi cevaplar gevşek laflar olmuyor tabi. Edemiyorsun öyle lafları şimdi yaparsın. Hemen harekete çıkmak gerekiyor. E kriz var nereye gidelim falan bir tanışman devreye giriyor cin gibi maşallah. Sultanım diyor bir mısra söyleyin. İkinci mısra hani yeri boş kalsın. Yarışma açın. Hangi şair en güzel Mısra'yı buraya koyarsa ödül var diyelim. Biz Vehbi'yi tanırız diyor. Huyunu biliriz diyor. Öküzün boyunuzuna girse dayanamaz diyor. Nasılsa bir Mısra gönderir. Elbette adını saklayacaktır ama diyor siz onu tanırsınız diyor. Nasıl tanıyacak? Üsluptan. Bu Mısra onundur diyecek yani. Parmak izi gibi. Sanata bak. Hakikaten tam isabet. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez. Nedendir bu? Gelen cevap Vehbi'den. Ezelden gam yoğurulmuş bedendir bu. Halbuki Van Müftüsü'nün imzasıyla gelmiş. Vehbi'nin adı yok. Kim gönderdi diyor Yavuz Merhum, Van Müftüsü diyorlar. Yazın diyor. Müftü efendi gönderdiğin Mısra yarışmayı kazandı, hediyeniz yola çıkarıldı, siz de yanınızdakini gönder. Tereddüt yok ya. Ona insan bir der ki acaba der yani, yok öyle bir şey işte. Yani şifre, söz kıymeti, söz... Baha yok gevheri güftara ey tabı ı tenük maye bilirsin kıymetin amma haridar olduğun var mı? Diyor Şeyh Galip. Söz çok kıymetlidir diyor. İnci gibidir diyor. Bunu bildiğini biliyorum da diyor. Müşteri oldun mu sen? Ondan haber ver. Söze müşteri oldun mu diyor. Mühim olan bu. Kıymetini bilirsin diyor. Ve tabi insan şunu merak ediyor. Söze nasıl müşteri olunur? Pazarı nerededir ki? Nasıl alınır? Nasıl satılır? Fiyat nedir? Gündeme getirdiği şey bu. Şeyh Galip merhumun Size bir kendi anekdotumu başımdan geçen bir şey anlattıktan sonra artık bizim konferanslarımız dört saati geçmez genellikle. Yıl 1983 sevgili gençler 83 yılında birçoğunuz proje bile değildiniz. Ben 22 yaşında İstanbul'da İki senelik evli hukuk talebesiydim. İki senedir evliydim. 20 yaşında evlendim, ne acelen vardı demeyin öyle gerekiyordu. Başka türlü olamazdı yoksa nevuzu billah. Yani alırlardı, olmazdı yani. Onu biz kafaya koyduk bir kere. Aldım da 3 yıl okudum evli olarak. hanım anaya babaya bıraktım gittim. Ee, üç sene 650 kilometre bizim memleket. Mektup yazıyorsun bir ayda cevap gelmez. Yani öyle şartlar. İki sene sözlü ve kaldım. Bu müddet zarfında toplam konuştuğumuz kelime sayısı 20'yi geçmez. Nasılsınız? Hoş geldiniz falan gibi yani. İyiyim çok şükür gibi. 20 kelime iki senede. Buluşma sayısı beş veya altı. iki sene içinde. Hiçbiri de baş başa değil. Her buluşmamızda anne babalarımız yanımızda. Altı kişiyiz yani. Bugün için belki masal gibi görünebilir ee, daha zoru ee, evlendikten sonra da 11 yıl anamın tahakkümü altında aynı çatı altında yaşadı. Yani hayli zorlu bir kayınvaldedir anam bir de üstelik. 11 yıl böyle bir çileye göğüs gelebileceğini düşünen hanım kız varsa tanımak isterim. <gülüyor> 11 gün tahammül et madalyata karnım. Şimdi o günlerde e, mektep bitmiyor bir türlü. Zaten mezun olurken bir yaşında çocuğum vardı benim. Durum gayet nazikti yani. Ben her fırsatta ağlıyordum. Böyle olunca da kabiliyetim bir de artmıştı benim iyice. Yani hanım memlekette ve siz talebeyseniz şiir ezberleme kabiliyetiniz artıyor. Yani zihniniz açılıyor. Ben o günlerde ezberlediğim ayrılık şiirleriyle 30 senedir konferans veriyorum. Dile kolay. Hala bitmedi. Bakın onlardan birkaç tanesini size söyleyeyim neler ezberlemişim. Gurbeteli bizim için yaptılar, çatısını pek muntazam çattılar, ölüm ile ayrılığı tarttılar, ellidir hem fazla geldi ayrılık. Tuttunuz mu? Anonim bu, sahibi meçhul. Şimdi sahibi malum birkaç şiir daha okuyayım size. Biri, mesela şu olsun, Faruk Nafiz Çamlıbel'den. Elimi beş yerinden dağıladı beş parmağın.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 Siz büyük Türk, ünlü Türk büyüğü Hakkı Bulut'u tanır mısınız? Ne demişti o? Kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Henüz üç yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyor. <gülüyor> Türk büyüğü. <gülüyor> Tabii siz Hakkı Bulut'u nereden bileceksiniz? Biliyor musunuz? <gülüyor> o günlerdeki şehirleri sayıyorduk. Biri de şu mesela.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 Hastanın sabahı beklemesinden çok, şeytanın günahı beklemesinden iştahlı, ölüyü mezarın beklemesinden şiddetli beklediğin sevgilinin artık gelmesin noktasına nasıl geldin sen? Bu nedir? Arada kırk sene var da ondan. Bir ömür geçti de ondan. Mezar taşı gibi şiirdir. Mezar taşları da öyledir. Dört haneli bir rakam görürsünüz. Yanında dört haneli bir rakam daha vardır. Biri doğum biri ölüm tarihidir. Bunu anlarız. Arada bir de tire vardır. Hayat işte odur. Sen bu tire için mi münakaşa ediyorsun? Bir daha düşün. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Planlamadım. Niye? Planla. Hani emeklilikte şunu yapacağım diyorsun haklı olarak değil mi? İnsan dediğin geleceğini düşünür. Öldükten sonra ne yapacağını da düşünmek lazım. Tabii. orada nasıl vakit geçirilir mesela bunun bir sürü formülleri var. Nerede bulacağım derseniz web sayfama iki kitabı tavsiye olarak yazdım. Lütfen web sayfamı dikkatinizi arz ederim. Üyelik şartı yok, ücret yok, bilmem ne yok. Yani yol geçen halı serbest yani. Girin oraya hem programlarımız orada var. Nerede ne yapacağız? Haftaya yani 30 aralığın 31'inde gene inşallah Konya'da olacakmışız. Bugün bir program tesis edildi. Detayları orada göreceksiniz. Bunları geçiniz. Yazmış olduğum dört tane küçük naçiz kitaptan da söz etmiyorum. Okunsa da olur okunmasa da önemli değil ama iki kitabı tavsiye ettim. Yazdım lütfen onlar vasiyetimdir. Vasiyet. Kalp krizi geçirdim doktora sordum ne olacak bu işin sonu dedim endişe etme hocam öğlene kadar yaşarsın dedi. Şimdi o ayrılık şiirlerini anlattık İstanbul'dayız fakülte bitmiyor dert var bilmem ne var bir dert daha var. O da şu şair Necip Fazıl bir Erenköy'de oturuyor. Haydarpaşa'dan bindiğim tren Cevizli'ye kadar götürüyor beni. 12 istasyon Haydarpaşa, Söğütlüçeşme, Kızıl Toprak, Fener yolu Göztepe, Erenköy, Sualiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya, Pileci, Maltepe, Cevizli. Devamını da söyleyeyim mi? Rahmanlar, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Güzelyalı, Kurtkiremit, içme Tuzla, Coşkun, Oğulları, Çayırova, Osman Gazi, Gebze. Belli yani. Şimdi 5. istasyon Erenköy her gün geçerken içim cız ediyor. Orada oturuyor biliyorum. İstasyonda in 300 metre yürü. Şalkapıyı karşısında Necip Fazıl. Ve 50 tane şiiri var ezberimizde. Herkes de beni gazlıyor. Ya güzel okuyorsun şunu şiirlerini. Rahmetli adam, adamla bir görüş diyor. Tanış diyor. Seni sever o diyor. Falan. Necip Fazıl rahmetliyle görüşeceğiz biz. Fakat 22 yaşında Anadolu'lusun. Denizden gitmişsin zaten. Oh, ağlamayı beğenemiyorsun. Babuş delik cep delik cep kendelik. Yani mümkün değil. Ben cesaret edemiyorum. Birisi beni götürsün diye bekliyorum. Vaktimiz de var zannediyorum. Ve 1983'ün Mayıs'ı Beyazıt'tayım. Derse gireceğim. Vakit yokmuş meğer. Necip Fazıl vefat etmiş. Ama benim haberim yok. İşin acı yanı bu. Vefat etmiş haberim yok. Beyazıt'tayım. Bir gazete aldım. Tam sayfa gazete açıldı. Gazetenin eteği yere yakın. iki mısrağı da gördüm dipte. de. Necip Fazıl'ın resmini gördüm. Bir şairin tam sayfa resmi gazetenin kapağındaysa anla ki öldü. Yani sağlığında böyle iltifat olmaz şaire. Acından öldürürsün sonra üstüne türbe yaparsın. Gelenektir yani. Gerçi öyle bir sefalette gördüğü söylenemez Allah rahmet eylesin yani ömrü boyunca hep aristokrat geldi gitti yani yakışırdı daha rahmetliye. Ben cesaret edemiyorum yani cesaretsizlikten gidemiyorum ve ani öldüğünü gazeteyi açınca cız ettiği için böyle bir yer bulup yaslanayım da dedim alttaki mısraları okumaya yani ağır gelebilir. Çok etkilendim çünkü dizlerimin bağı çözüldü. Çok da genciz. Bu arada düşünüyorum. Şair Necip Fazıl vefat ettiyse, gazeteye resmi basıldıysa, altına iki mısra gördüm, iki mısra var orada ama okumuyor, okuyamadım daha. Biraz kendimi toplayacağım yani. Hangi iki mısradır o? Derken, kendimce beş alternatif. Dedim bu beşinden biridir abi. Nedir hangi beşi? Ölüm güzel şey budur, perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Yakışırdı Başka. Ölüm ölene bayram. Bayramda sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. <gülüyor> o da yakışır. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. taş ihtiyarlar serbe çürür. Ölüm yıpranmaz. O da yakışır. Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden. Soru versem haberin var mı öleceğinden. O da yakışır. Değil mi? Büyük randevu bilsem nerede saat kaçta. Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Dedim ki abi bu beşinden biridir mutlaka. Fakat beni yanılttı sayfa sekreteri. Gazeteyi kendime yaklaştırdım ve şunu gördüm. Ey genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. Şöyle bir gittim geldim. <gülüyor> Beyazıt tepemde dönüm. <gülüyor> Kendisi söylüyor gibi geliyor insana biliyor musun? Yani resim çok canlıydı. Bir kere sakalı yeni bırakmıştı. Sigara da içerdi rahmetli. Filtresiz yenice. Dumanı çekmiş, salmış, flaş çakmış. Dumanın arkasından zor seçiliyor. böyle, Tam böyle Necip Fazıl'lık yani. Gençler yani sigara içmeyin bu kötü bir şey yani. De, yani illa içilecekse Necip Fazıl gibi. Şimdi, Van müftüsünden duydum ya. Sigara hakkında ileri geri konuşanlar var diyor. Muhtemelen Çelikhan tütününü görmediler diyor. Tövbe müftü ya. Allah Allah. De bunun tabi konumuzla direkt bir ilgisi yok. <gülüyor> o sakal var ya yüzündeyken yeni bıraktığında ismi lazım olmayan bir herif. Hakikaten kötü bir isim var söylemeyeyim yani. Necip Fazıl'ı üzmek için sinirlendirmek için maymuna dönmüşsün üstad dedi. Sakal var ya maymuna dönmü. lafa bak ya. Ama Necip Fazıl'ın dehasını unutmuştu. Merhum şöyle döndü şimdi de duvara döndüm dedi. Demin nereye dönmüştü? Sen dedin. <gülüyor> Deha tabii enteresan bir şey. Şimdi efendim son olarak bahsedeceğim husus şu. Şair Nabi merhumun. Kim dedi biraz önce? İkiniz biz. Nabi biz siz dediniz. Medine-i Münevvere'ye girerken söylediği beş beyitli bir natı şerif. Hazreti Peygamber'den bahsederek bahsi kapatayım diye fasla girdim. Çok yorulduğunuzu biliyorum ama bir beş dakika daha sabrederseniz var mı Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anha 4 mısradan ibaret şiiri edebiyatımızın özünü teşkil eder. Hazreti Ayşe 4 mısra. Ve law sami'u ahli misra absafa hadih lema bazallu yam min yusufa min naqt levi ma zali khalaw ra'ayna jabinahu la'asarna bil qat'il kulub ala al eydi. Tercümesi şu ya Resulallah Mısır'da Yusuf peygamber köle olarak pazara çıkarıldığında herkes onu satın almak için koştu. Seni görselerdi kuruş harcamazlardı. Ya Resulallah. Mısırlı kadınlar Züleyha'yı kınadı çünkü Züleyha satın aldı sonra kölesine aşık oldu değil mi? Hadise malum Kur'an-ı Kerim'de en uzun anlatılan kıssa Yusuf aleyhisselam kısasıdır. Kadınlar kınadılar. Kraliçe köleye aşık olmuş falan filan diye laf ettiler. Kadınlara hadlerini bildirmek için Hazreti Yusuf'u aniden gösterdi onlara. Davet etti, meyve dağıttı, bıçak dağıttı hepsine bekleyin dedi. Onlar bıçak elde beklerlerken perdeyi çekti. Hazreti Yusuf'u gördüler çıldırdılar. Güzeli görenin aklı başından gider. O yüzden ölüm bizim için en güzel hediyedir. Çünkü inşallah Resulü Zişan Efendimiz bize kendini gösterir de onda. O öyle bir andır ki can gitmiş, kıyamet kopmuş, gelir tırz gider. Der ki, bana verdiğin selamlar, işte hepsini ben aldım. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü dediğin benim. Sen bir görürsün. <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınların aklı başından gitti. Züleyha'da emri verdi. Soyun meyvaları. Kimse gözünü ayıramıyor. Meyve de soyulacak. Bıçaklar keskin. Hepsi ellerini kesti. Hazreti Yusuf çekildikten sonra baktılar. Elleri kesilmiş. Fakat hayret ettiler. Kimse acı duymadı. Derse bak. Acı bazen duyulmayabiliyor. Güzelliği gören acıyı da unutur. Şiirde Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a diyor ki Ya Resulallah Yusuf'u gördüler ellerini kestiler acısız. Seni görselerdi kalplerini keserlerdi. Yine acı duymazlardı. la aserne bil eydi. Hazreti Ayşe bir sahabi sordu. Ya Resulallah en çok kimi seversin? Ayşe'yi buyurdular. Erkeklerden sordum efendim Ayşe'nin babasını buyurdular. Ebu Bekri Sıddık. Sonra dedi Ömer dediler, sonra dedi Osman, sonra saydı saydı saydı, kendine sıra gelmesini bekliyor, gelmiyor bir türlü. Sonra sonra sesi kısıldı, sustu. Kendisi diyor ki en sona kaldığımı anladım, utandım, sustu. Soramadım diyor. Fasça dört mısra da Molla Cami Hazretlerine aittir. O da diyor ki, Ya Resulallah cebaşet çünseki ashabı kef, Dâhili cennet şevemder zümre-i ahbabı tu o revedder cennetü men der cehennem keyravest. O segeye ashabı kehvest. Men segeye ashabı tu. Ya Resulallah, ashabı kehfin köpeği kıtmir cennete gitti. Köpeğin cennete gitmesine sebep senin iltifatındır. Çünkü sen o yedi kişiye, kim onlar? Yemlihamek selinam de debernuş şazenuş. O yedi kişiye ne dedin? Ahbabımdır. Sen ahbab deyince köpek bile cennete gitti. Ben ise ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Cefaat buyur. Ben de cennete gideyim de iki köpekten biri içeride biri dışarıda olmaz. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin duasını hatırladınız mı? Ya Rabbi ben cehennemi hak ettim ama girersem iblis sevinecek beni affetti. Türkçe'de Kayserili Ebu Bekir Kani'den okuruz bu. Arabi, Farsî, Türkiye. Eş yumurta üçü 3 lisan. Bunlar üçüz kardeştir. Ayırmak zulümdür, haksızlıktır. Şey Arapçadan geldi, hiç Farsçadan geldi, bir öteden beri Türkçe hiç bir şey. Arabi Farizi kelimelerle arana mesafe koyarsan hiçbir şey diyemezsin. Anything dersin ondan sonra. Havaalanında özel yolcuların geçtiği yere ne diyoruz? VIP. Değil mi? Açılımı ne? VIP. Daha açılımı mı? very important person. Türkçesi yok, lazım da değil. Neden? Bizim Türkçemiz very important person. Halbuki doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan'da Aziz misafirler menzili. <gülüyor> ya Aziz misafirler menzili. Doğu Türkistan ve bu kelimenin üçü de Arapça kökenli. Aziz, misafir menzil. Problem değil. Neden? Senin başına gelen onun başına gelmedi. De onda. Kayserili şair Ebu Bekir Kâne'nin dört mısrağı da şudur. Diyor ki, gubarı ı payine almam cihana ya Resulallah. Değişmem muyine heft asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulb pakinden değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah. Ayağının tozu dünyalardan kıymetli, kılını cihana değişen ahmaktır. Sen bir Rabbil Aleminsin. Babam Hazreti Adem dünyaya senin geleceğini duyunca cenneti satıp geldi. <gülüyor> bir avuç buğdaya cenneti satıp geldi diyor babam diyor. <gülüyor> Şairin bakış açısı da bu tabi. Şimdi ben ne anlatıyordum size? Başka bir şey. Nabi. Nabi, Nabi merhumun natını diyecektik. Dördüncü Mehmet devri. Evvela Nabi merhumun İstanbul'a gelişini kısaca anlatmakta fayda var. Üstadım dedim ya pirimdir yani aramız iyidir. 20'li yaşlarda genç delikanlı gelmiş İstanbul'a. Urfa'dan gelmiş. Urfa tabi bir kültür birikimi olan büyük bir şehir. Peygamberler şehri tamam ama İstanbul'a gelince herkesin el ayağı dolaşıyor. Beni en iyi şairler neredeyse oraya götürün diyor. Hava büyük. Yanındaki mihmandar da acıyor. Ya emmi rezil olursun orada şimdi. Şairler hakikaten çok güçlü şairler var. Sen onlarla laf yarıştıramazsın filan. Bizimki ısrarlı. Şairlerle anlaşıyor. Çok hevesli bir çocuk var diyor. Yusuf Nabi. Urfa'dan gelmiş. Kıramadım. Meclisinize getireceğim. Ama bunun buraya gelmesi uygun değil. Bir defa gelsin siz haddini bildirin. Dönsün gitsin. Haddini bildirmek nasıl olur? Çok ağır şiirler okursunuz, anlar ki bizi aşıyor bu iş. Sıra kendisine gelince susmak zorunda kalır. Ben sizin işinizi kolaylaştırmak için bir de kahve fincanı koyacağım. Kulpsuz, sapı yok fincanın. İçinde sıcak kahve. Urfa'dan geliyor kahveyi nerede görmüş fincanı filan bilmez nasıl olsa. Döker, saçar, beceremez, mahcup olur. Şiirde de yarışamaz, çeker gider kırmamış oluruz. Tuzak tamam. Oturuyor kendisine ayrılan yere. Birinci şair söze giriyor. Bak bak bak bak bak. nereden giriyor. Hafız-ı Cirazi Divanı, Gazeliyat, Faslı, birinci gazel, birinci beyt. Arabi Farisi Mülemma. Bu beytin yarısı Arapça yarısı Farsça. Bizde de Fuzuli aynı şeyi yapmıştır aynı yerde. Gazeliyat'ın ilk gazeli, ilk beyitte Fuzuli Divanı'nda Arabi Türkiyi. Nasıldık Orhan? Bir hatırlayabilir miyiz? Ben hatırlayacağım inşallah Allahümme salli aleyhi Muhammed. Sen kopya ara istersen. Fuzuli'nin yaptığı nükteyi de burada hani bir temas edelim diyorum da. Kad enarel aşkı lil min hacel hüda. Salih-i hakikat aşka eyler iktida Diyor Fuzuli. Kad enarel aşkı lil uşakı min hacel hüda. <kod> hüda> Allah'ın diyor aşkı aşk yolunu aydınlattı diyor. Yollar aydınlandı. Onu arayanlar hak yolcuları diyor aşka uya, aşıktırlar diyor. Aşık ne demek yani? Sever canından fazla. Her şeyi feda eder. Demin arz ettiğim gibi günümüz insanı genellikle nefsine aşıktır. İtiraf etmez ama bu çok tehlikeli bir durum. Neyse. Orada da ana dil olduğu için Arapça farsça mülemma yapıyor hafız. Dediği şu. Nabi meclise geldi. Şairler değil mi? İlk şair sözü açacak. Açtığı yerden gidilecek hangi kafiyeyle hangi redifle bitirirse öyle devam etmek lazım bu da usuldür yani aşıklarda da var aynı usul. ayak ver derler geçen de Erzurum'a gittim bir ayak ver Hayati Bey dediler <gülüyor> ölüm var diye bir ay ayak verdim dört aşık var bağlamayla giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor bir saat devam ettiler kesmesek daha devam edecekler <gülüyor> yani o anda söyledikleri mısralarla sarsı götürüyor biraz düşünüyor yanındaki okurken o da düşünüyor falan. maşallah subhanı enteresan Birinci şair şunu okuyor hafızdan. Ela ya eyu hesaki edir kesen ve navil ha ki aşk asan nümut evvel, veli üftad müşkil dedim Dediğim ya iftirası Arapça. Tercümesi şu toplam. Saki getir de içelim. Şunu getir içelim. Çünkü çayı yani. Çünkü bir acemilik ettik, aşka girdik. Anamız ağladı. Biz bu işi kolay zannettik işte de değilmiş. Çok ızdıraplıyız. Bize teselli lazım gözünü seveyim. Ver şu çaydan. Bana akıldanelik edip henüz çay bulunmamıştı demeyin. Ben de biliyorum. Zaten dem efendim asrısı halette çay olsa sünnet olurdu. İçmekten başladığı için, sakîden kadehten başladığı için de nabiye bir teşvik önündekini iş falan yani. Taraftan da, dil altından. Çünkü rezil olacak ya, içemeyecek. İkinci şair şu beyti okuyor. Redif neydi, nasıl bitiyor beyt? Ha. Arapçada da, Farsçada ha diye bitiyor. Ela ya eyyühes saki edir <gülüyor> ke'sen ve ha. Ki aşa san evvel ve üftad yani aynı rejif devam edecek. İkinci şairin okuduğu. Merader menzili canan ce emnü ayş çünherdem Ceres feryat midaret kebar bandidim ahmelha. Çok parlak bir beyittir gerçekten hafızı şirazinin ve anlamı şudur. Mecnun çölde leylasının peşinde ömür tüketti. Ben dünyada mevlamın peşinde o Leyla dedi ben Mevla diyorum. O uyuyamazdı çünkü uyusa çölde kaybolur, helak olurdu. Kervanı takip ediyor. Kervanda da çan sesi var. O sese karşı uyanık olmak zorunda. Hafif dalgınlatsa kervan uzaklaşır, kaybetti mi yanar. Vahşilere yem olur. Ben de dünya hayatında o çan gibi göğsümün taklarıyla ikaz ediliyorum, gafil olamam. Şairin verdiği dersen arasan bir şey yani. Sıra geldi mi bizimkine? Nabi merhum, 20'li yaşlarda delikanlı o Arapça farça millet döktürüyor. Kahve de var ama anladı durumu. Alıyor fincan eline. Tutup kesin kenarından nezaket bir lehüppürdet. Desinler kahve içmekte bu emmi amma mahirha. Şimdi bir defa, daha önceden mevcut bir şiir söylenmiyor. Onu söylemek kolay. Yenisini söylüyor, orada imal etmiş. Üstelik Arapçaya, Farsçaya, Türkçeyle cevap veriyor. Kendisine emmi falan diyorlar, onu hallediyor. Kahveden söz ediyorlar, onu başlarına geçiriyor. <gülüyor> Tutup kesin kenarından nezaket birle lehü Desinler kahve içmekte bu emmi, amma mahir ha. <gülüyor> Eli öpülmüştür Nabi Merhum'un. Üstad demişler biz kıymet bilemedik bizi bağışla demişlerdir. Ve ömrü boyunca o itibardan hiç düşmedi. Altı defa Osmanlı Sultanı değişti onun hayatı boyunca. Hepsiyle dost oldu. Hiçbir zaman onun saltanatı sarsılmadı. 1712'de vefat ettiğinde 70 yaşındaydı. Sultan gibi muamele gördü. Ahmet mezarlığına defn olundu, Yolunuz düşerse selamımızı iletirsiniz. Çok güzel de bir türbe yapıldı ona. Profesör Doktor Abdülkadir Karahan Urfalıdır. Hemşehrisine bir jast yaptı. Eksik olmasın. Güzel bir türbesi var yani. Hakikaten Allah'tan unutmadığımız şeyler de var yani. <gülüyor> Nabi merhum hacca gidiyor. Yanında bir ağa. Tam Medine-i giriyorlar. Uyuklamış ağa. Olur mu hiç? Medine'ye böyle girilir mi sabah vakti? Onu uyandıracak. Uyandırmak üzere Şiir söylüyor. Orijinal. Zaten huyu o. Duruma uygun şiir söylüyor. Orada söylüyor. Demin yaptığı gibi. Anlattım ya. Sakın terki edepten küyü mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı mustafadır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette... Tefevvuk kerde-i arşı, Cenab-ı Kibriyadır bu. Bu hakim pertevinden oldu, Deycuri adem zail, Amadan açtı mevcudat, Çeşmin tutiyadır bu. Felek demahın evbabü selamın sine çakidir, Anun kandilidir hur, matla-i nur -i ziyadır bu. Müraati edep şartıyla gel nabi bu dergaha, Mataf-ı bu, segah enbiyadır bu. Hepsi bu. Beş beyt. Uyandı tabi. Ve anladı durumu. Dedi ki aramızda kalır değil mi üstad? <gülüyor> kalır dedi Nabi dedikodu etmeyiz merak buyurmayın dedi. Tabii ki Nabi dedikodu etmedi ama sen 2017'de Konya'da anlatıyorsan bunu herhalde bu sır bir yerden kaçtı. Şehre girdiler. Sabah ezanını okuyan müezzinler ezan biter bitmez bir de bunu okuyorlar iyi mi? Hoppala. E yolda gelirken yazdık hiçbir yerde kayıtlı değil bilmeleri mümkün değil. Olacak iş değil çıldırdır abi. Önüne gelen müezzini yakalıyor ve soruyor. Söyleyin diyor bu şiiri nereden biliyorsunuz? Çıt yok. Çıt yok. Kimsenin sır vermeye niyeti yok. Baş müezzini buluyor sonra siz benim aklımla mı oynayacaksınız diyor ya ben keçileri kaçıracağım ya. Bu ne demek diyor? Bu şiir bana ait. Yolda gelirken söyledim. Benim adım Nabi. Şair Nabi diyorlar bana. Beni tanıyorsunuz değil mi? Evet tanıyoruz. Arkadaşlarınız da sır vermiyor. Allah aşkına diyor ya durumu bana anlat. Başböyesine. O da diyor ki arkadaşlar tabii sır veremezler diyor. Mesela sır yani emanet. Ama siz Nabi olduğunuz için sizden de gizli değil. Yani mevzu sizinle alakalıdır. Biz bu gece rüyamızda Cenab-ı Peygamber'i gördük. Aleyhisselatü Vesselam. Bize bu şiiri talim etti öğretti. Buyurdu ki ümmetimden Nabi'yi böyle karşılayın. Sabah ezanlı mütehakim. Nefesi kesildi Nabi'nin. Ümmetimden Nabi dedi mi? <gülüyor> evet dedi. Yemin etti. <gülüyor> Yemin aldı. Kanaat geldikten sonra bayıldı tabi sevincinden. Yani diğerleri de teyit ediyorlar. Sevin, sevincinden bayıldı. Tam bir edep timsalidir şiir. Edebe aykırı davranma. Cenab-ı Peygamber'in muhitine geldin. Onu bu mekan arşın üstündedir. Gökteki ay ve güneş burayı tavaf eden zayıf kandillerdir. Buranın nuruyla bütün varlıklar aydınlandı. Levla keleb, lema halak Tam bir edeple gir ey Nabi buraya çünkü melekler burayı tavaf eder. Peygamberler bu kapıyı öper falan ifadeler güçlü yani. Ve böylece bize bir klasik olarak kaldı. 300 yıl geçti vefatından sonra 305. yıldayız ama hep dillerdedir unutulmadı. O günden bugüne yüzlerce şair tarafından bu şiir üzerine çalışılmıştır. Sakın taş sanma hu gevheri alem bahadır bu diye başlayan 3. Selim. Mesela buna nazire yazmıştır. Devlet başkanı adam. Ama nazire yazıyor. Şair de, şiirde sultan o. Ben ülkeleri sultanım diyor. O şiirde sultan diyor. Bu hürmet, ilme, irfana, sanata, güzelliğe hürmet hiç aksamadan geldi yüzyılımıza kadar. Burada biz tökezledikçe de başımıza iş geldi. Yani çünkü Allahu Teala e, ilme hürmet edeni yüce tutuyor. Emrine yüksek tutanı yüceltiyor. Orada aksama olursa da tokat geliyor, <gülüyor> sıkıntı geliyor. Artık inşallah tövbe zamanıdır. Sevgili gençler, siz müsamaha ettiniz. Üstad da öyle diyor. Üstat da öyle diyor. Tamam belki devam ediyorum ama bunun da bir sonunu bulmak lazım. Yani artık son bir buçuk saate geldik, bitiriyoruz. <gülüyor> Size son anlatacağım şey şu, Tahir-ül Mevlevi olsun. O cidden son. Tahir-ül Mevlevi 1951'de vefat eden bir üstad. 74 yaşındaydı. Bu şiire muazzam bir çalışma yaptı. Ben beş beyt okudum. İkişer Mısra tabii beyt o demek. Her beyte dörder Mısra ekledi beş kere altı, otuz. Otuz Mısralık bir şaheser ortaya çıktı. Yazdığında on dokuz yaşındaydı. Çilehanedeydi. Tarih koymuş yani. Oradan eminiz. 1897 sekiz Yaşı belli. On yani dokuz. En çok yirmi yaşındayken yazdı. Otuz Mısra ağır gelir bu gece vaktinde ama bir ilk kıtayı okuyayım size. Hatıra olsun. Teala Allah zehir devlet sarayı istifadır bu gözide aramı nebiyy mücitebadır bu. bu. Eğerçi sathı arz üzere veli fevkal aladır bu. Tahileku ye aczol kim melaz-ı bu. Sakın terk edepten ki o ye hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Mısra kalitesi bakımından nabiden aşağıda kalmıyor. 19-20 yaşındayken yazmış. Nef'i'nin meşhur bir şiiri vardır Nef'i'nin. Şiir dediğim 4 mısra. Kapışmışlar da Tahir isminde bir müftüyle. Tartışmışlar. Huysuzdur bizim Nef'i. Allah rahmet eylesin. Huysuz. Kaside de bir numaralı üstün adam yoktur muazzam sanatçıdır ama her gele fıtrat bozuk. Kafiye tutsun babamı hiçvetmezsem namerdim diyor. Babasıyla takıştı, sultanla takıştı, Kuyucu Murat'la, Bayrampaşa'yla. E ne neticede idam edildi. Müftü Efendi'yle ters düşünce, Müftü Efendi onun hakkında demiş ki Tahir adı. Köpektir o demiş ya. Kelp demiş ya. Muhtemelen haklıdır. Yani Nefi bunu hak edecek çok şey yapmıştır. Fakat demese iyiymiş. Demese iyiymiş çünkü öyle bir cevap veriyor ki, iki buçuk asır cevap gelmez ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Tahir Efendi bize kelp demiş. İltifatı bu sözünde zahirdir. ''Maliki mezhebim benim zira, itikadımca kelp Tahir'dir.'' Tahir efendi bize köpek dedi, iltifat etti. ''Ben malikiyim.'' diyor. ''Bizim mezhebimizde köpek temizdir. İtikadımca kelp Tahir'dir.'' Adamın adı ne? Tahir. Yanardöner iş yapıyor yani, tebriyeli <gülüyor> Buna bir cevap verilir, ama işte şerrinden sakındılar muhtemelen. Öldükten sonra bile kimse cevap vermedi. İki buçuk asır geçti. Tahir-ül Mevlevi, biraz önce şiirini okuduğum adam, tarih sahnesine çıktı. Cevaba bak şimdi. Nefi'ye cevap veriyor. Zehri hicbi, cihana meşredenin, zebanı beşek zebanı efidir. Tahir olmaz kelp ancak beşere nefi vardır, öyleyse nefidir. Hicuv işiyle uğraşan, onu bunu diliyle sokan nefiinin övünmeye hakkı yok. Yılan dili gibi dili varmış, önüne gelene giydirmiş, iyi bir şey yapmamış. Ayrıca ben malikiyim de nebi neydi de işte efendim Tahir'di, kükel Tahir filan lafı dolaştırmış. Maliki olduğu da yalan, maliki de köpeğin temiz olduğu da yalan. Yani temizse temiz, necis değildir tamam derisine dokununca yıkanman gerekmez, şafiye benzemez ama e, eti de yenmez, sütü içilmez. Nesi temiz. Yani tahir değildir. Tahir temiz demek malum. Fakat adı geçen hayvan e, faydalıdır oldukça. Bekçi köpeği, avcı köpeği, çoban köpeği faydalıdır yani nefidir. Nefi faydalı demek. Menfaat oradan gelir. Külli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmeniyken bu tahirül mevlevi Serbest serbest gülebilirsiniz. Bırakma, tamam, bırak ama hiç kalmasın. <gülüyor> Matematik öğretmeni Sadık Hoca takılmış bizim Tahirül ül Mevleviye. Demiş ki Tahir Hoca kelp Tahir mi değil mi? Köpek temiz mi değil mi? Adı Tahir ya sinirlendirecek. Cevap şu olmuştur. Sadık Hoca kelbin Tahir olup olmadığı ihtilaflıdır. Fakat sadık olduğu şüphesizdir. <gülüyor> Adı geçen hayvan dört mezhepte sadıktır. İyi sabrettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hatmi kelam. Hatmi kelam. Cenab-ı Peygamber'in isme şerifi bir kere daha anacağımız iki mısra ile sözü bağlıyoruz. Salavat ile, fatiha ile bitirelim inşallah resolulü müteba hem rahmet elil alemin Ben demedi fun dur de eflak zemin bu Razasın ziyaret dedi cibrili emin Hzıcanna adnin fel ha ha o peygamber Aleyhisseatu Vesselam öyle yüksek öyle kıymetlidir ki yer göklere öğünüür o be yatıyor diye bu Cebrail ziyaret etti ve dedi ki en üstün cennet işte burasıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Nasılsınız?